Oh yeah. Açık Gazete Bugün 7 Temmuz Cuma, yıl 2017, ay 7, gün 188, Hızır 63, 1438, Hicri Şevval 13, 1433, Rumi Haziran 24 Fırtına Günün Sözü Bugünkü kanunlar büyük sineklerin gelip geçtiği, küçüklerin takılıp kaldığı tam bir örümcek ağı gibidir. Onlar da Balzac Günün Tarihi 24 yıl önce bugün 7 Temmuz 1993'te şair ve yazar Rıfat Ilgaz İstanbul'da vefat etmişti. Ilgaz'ın şiir, öykü, roman, oyun, anı ve fıkra türünde 60'ı aşkın yapıtı bulunmaktaydı. Büyük Saatli Marif Takvimi to walk all over you. I'm gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Ben Can teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize tutorial destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra yok. Neden yok? Çünkü kendisi adalet yürüyüşünde ee, haftanın son günü gitme kararı verdi. Ve orada e, bugün yayında bağlanacağız kendisine ve izlenimlerini aktarmaya çalışacağız sizlere de. Neler olup neler bittiğini, neler gözlemlediğini bizlere anlatacak. Ama biz kaldığımız yerden... Hem adalet yürüyüşüyle alakalı hem de Türkiye'nin bu yoğun gündemiyle alakalı haberleri vermeye devam ediyoruz. Çaldığımız parçadan bahsedelim. This Boots Are Made For Walking adlı parça edinledik Nancy Sinatra'dan. Yürüyüşle alakalı parçaları çalmaya devam ediyoruz. Bugün bir istisna yaptık. Ediardo Galeano'yu e, vermedik. Ediardo Galeano'nun Kadınlar attı kitabınla alakalı parçaları bir günlük e, durdurduk. Ve önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama haberlerimiz ve müziklerimiz... Devam ediyor ve aynı zamanda anmalarda bizimle yani tarihi anmalarda geçmişte bugün neler olmuştu onları hatırlatmaya da devam ediyoruz. Başlayalım oradan başlayalım 1944 yılında bugün 2. Dünya Savaşı'nda görülen en büyük Banzai saldırısı olmuş. Pasifik Savaşı'nda Saypan Savaşı'nda Pasifik e, Saypan Muharebesi'nde Banzai nedir diye soracak olursanız Banzai Japonca 10.000 e, yıl evet. 10.000 yıl manasına geliyormuş. Bu 10.000 yıl diyerek de insanlar, daha doğrusu Japon askerleri ellerinde kılıçlarla, süngülerle ne varsa karşı taraftaki düşmana saldırıyorlarmış ve Saypan Muharebesi'nde bunun en büyük boyutta olanı görülmüş. 1953 yılında bugün ise Ernesto Che Guevara'nın Bolivya, Peru, Ekvator, Panama, Costa Rica, Nikaragua, Honduras ve El Salvador'u kapsayan yolculuğu başlamış. Sanırım filme de konu olmuştu bu yolculuk. Ardından da Küba'ya geçecekti. Motorsiklet Günlüğü anıtlı filmde konu olmuştu. E, 1964 yılında bugün de Metin Erksan'ın yönettiği Susuz Yaz filmi 14. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın, Altın Ay ödülünü kazanmış. 1964 yılında bugün olmuş bu olayda. Evet. E, özetlerimize geçelim. Neler var neler yok diye bakacak olursak oldukça yoğun bir gündemle karşı karşıya kaldık gene. Ömer Madra'nın olmadığı günlerde özellikle seçiyorlar bu yoğun gündemi ya da bize öyle denk geliyor. Yapalım ne yapalım şanssızlık Özet verelim özette Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunu onaylaması var müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye raporu kabul edilmiş rapor 477 oyla kabul edilmiş hükümet kanadından gelen tepkiler var başbakan Binali Yıldırım Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini askıya almasını öngören raporu onaylamasına tepki göstererek bu karar bizim açımızdan hükümsüzdür demiş yaklaşık yaklaşık bir son iki senedir aynı açıklama yapılıyor. Avrupa Birliği Komisyonu üyesi genişlemelerden, genişleme müzakerelerinden sorumlu üyesi ee, Hahn Han'da Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye'ye kararına ilişkin bir Avrupa Birliği yetkilisi olarak tabii ki demokratik bir kurumun kararı olan Avrupa Parlamentosu'nun kararına saygı duymak durumundayım demiş, saygı duymak durumundayız diyerek de çoğul hale getirmiş bu kararı karara dair yorumunu bu konu tartışılıyor. Bununla alakalı çeşitli detaylar var. Gazetelere baktığımızda da muhtemelen görebiliriz. G20 başladı. G20 ile de alakalı çeşitli haberler var ama ondan hemen önce en önemli haberlerden bir tanesi de İstanbul'da bir seminer sırasında polis tarafından alınan, polis tarafından gözaltına alınan insan hakları aktivistlerinin durumu. Terör örgütü üyeliğiyle suçlandığı belirtiliyor. Aktivistlerin çeşitli açıklamalar var. Tepkiler gelmeye devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü İstanbul'daki bir seminerde, Büyükada'daki seminerde gözaltına alınan ve akıbetleri uzun bir süre bilinmeyen sekiz aktivistin dört farklı karakolda tutulduğunu açıklamıştı. Dün gözaltılarla ilgili yine e, Oannes Kan'dan e, Han'dan bir açıklama gelmişti. Ondan bahsedebiliriz. Tepkiler var. Birçok e, hak örgütünden ortak açıklamayla tepki gösterilmiş. Arkadaşlarımızı serbest bırakın deniliyor. Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın insan hakları savunucularının gözaltına alınmasıyla ilgili Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na yaptığı bir başvuru var. Bundan bahsedebiliriz. Çeşitli davalar var. FETÖ'nün medya yapılanması davasında ara kararını veren mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetmiş ve duruşmayı da ertelemiş. Bu birinci dava. İkinci davada Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasından geliyor. Sanık polisinin... Tutuklanması talebi de reddedilmiş. Eylemler var. Ankara'da Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı için basın açıklaması yapan gruba polis müdahale etmiş. 26 eylemcinin gözaltına alındığı haberi vardı dün sabah saatlerinde. Dün geç saatlerde de kanun hükmünde kararnanme ile ihraç edildikleri işlerine dönebilmek için direniş başlatan kamu emekçilerinden Veli Saçılı'nın evine polis baskını düzenlendiği haberi vardı Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Protesto gösterileri sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Almanya'da da oldukça yoğun bir şekilde sürüyor. G20 zirvesinin gerçekleşeceği Almanya'nın daha doğrusu başladı. Almanya'nın Hamburg kentinde bugün itibariyle başlıyor galiba. Almanya'nın Hamburg kentinde bu akşam büyük bir gösteri yapılması bekleniyormuş. Dün akşam diyelim düzeltelim haberi dün aldığımız için böyle bir yanlışlık oldu kusura bakmayın. Protestocuların bugün dünya liderlerinin zirveye girişini engellemeyi planladığından bahsediliyor Sputnik'in haberinde. Ve aynı zamanda e, çatışmalar da var. Hamburg'da G20 zirvesini protesto etmek amacıyla limanda bir araya gelen göstericilerle polis arasında çatışma çıkmış. arbede diye vermiş T24 bunu ama gayet çatışma olarak da yeterlendirebilmek mümkün. E, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, e, Hamburg'da yapılacak G20 zirvesine katılmak üzere özel uçakla, saat 17.30'da dün Almanya'ya gitmiş çeşitli görüşmeler gerçekleştiriliyor yine aynı şekilde gazetelerde bu görüşmelerden Merkelli olanın fotoğrafını görebilmek mümkün Merkel'e sistem diye vermiş mesela Milliyet Gazetesi Merkel'e zor sorular diye vermiş Rüjet Gazetesi Merkelle görüşme diye vermiş Türk Gazetesi PYD zulmü DEAŞ'ı artmıyoruz yok Merkel'e sistem diye vermiş Sabah Gazetesi sonra Merkel'le 1 saatlik zirve diye vermiş Star gazetesi Akşam gazetesi nasıl vermiş Merkel'le Hamburg'da 1 saat Merkel'le Hamburg'da 1 saat diye vermiş akşam gazetesi Yeni Şafak gazetesi de ilk temas Merkel'le diye vermiş Bütün gazetelerde var bunu görebilmek mümkün Bir diğer taraftan da Adalet yürüyüşüyle alakalı haberler var Özetle de onlardan bahsedelim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünün 22. gününde Profesör Doktor Emre Kongar ve ABC Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın e, sorularını yanıtlamış. CHP'nin Ankara'da yola başlattığı adalet yürüyüşünün 22. gününde 77'den fazla kadın ve LGBTİ örgütü eşitlik yoksa adalet yok diyerek Pipe Bakkan'ın öldürüldüğü yerden yürüyüşe katılmışlar. Bu da dün gelen haberler arasındaydı. Açık çeşitli e, izlenimler var. Bu izlenimlerden bir tanesi de Avukat Serra Kadıgil'in e, 22 gündür katıldığı Adalet Yürüyüşü'nde mutluluk bir aradalık hissi verdiğini, e, bir aradalık hissine kapıldığını söylemiş. Eşlik eden sokak köpeklerini yürüyüşte tanıştığı insanları Kalkan Protokol'ün ardındaki paylaşımları anlatmış. anette bunları yayınlamış. Ve e, çeşitli detaylar da var. E, yeni programda hafta sonu İstanbul'da olacak etkinliklerle alakalı... Maltepe miting alanında açıklama yapan e, Can Bolat CHP'li genel başkanımız yarın saat 11 yani bugün 11 buçuk saatleri arasında Çayırova mevkinde bulunan İstanbul yazılı trafik tabelesinin önden geçerek İstanbul sınırına giriş yapmış olacak demiş. Can Bolat Kılıçdaroğlu'nun pazar günü Dragostan miting alanına yaklaşık 3 kilometre yürüyerek geleceğini de ifade etmiş HDP'den yapılan bir açıklama var. Adalet yürüyüşünün son durağı olan 9 Temmuz adalet mitingine herkes için adalet şiarıyla katılım sağlanacağını duyurmuş. T24'te bunun haberini vermiş. Evet. ikinci yarım saatte açık dergiden İksel Mavi Tuna da bizimle birlikte olacak. Onunla beraber daha detaylı bir şekilde ele alma fırsatı bulacağız. Adalet yürüyüşüyle alakalı gelişmeleri ve Ömer Madre'ye bağlanacağız. Ama e, ikinci yarım saate geçmeden... İçinde bulunduğumuz dakikalarda biraz önce bahsettiğimiz haberlerin biraz daha detaylarına değinelim. Avrupa Parlamentosundan Türkiye oylaması son Avrupa Parlamentosunda Türkiye oylaması sona erdi diye verildi. Dün erken saatlerde bu haber müzakereleri dondurma tasarısı kabul edildi denilmiş. T24'ten aktarıyorum. Avrupa Parlamentosunda Türkiye raporu onaylandı diye yazmışlar. Müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye raporu kabul edilmiş rapor 477 oyla kabul edilmiş Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Katipiri daha doğrusu onun tarafından hazırlanan bu raporda Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapılmış Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Katipiri tarafından kalem alınan taslak kararda 16 Nisan Anayasa Değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin Derhal ve resmen askıya alınması için Avrupa Birliği devletleri ve Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunuluyormuş efendim. Bu karara Anayasa Değişikliği Paketinin Kuvvetler Ayrılığı ilkesi ve Kopenhag kriterleriyle uyumlu olmaması gerekçe gösterilmiş. Avrupa Parlamentosu Kasım 2016'da aldığı bir diğer kararda da üyelik müzakerelerinin dondurulması çağrısında bulunulmuştu diye hatırlatılıyor. T-24'ün haberinde karar taslağında 15 Temmuz darbe girişimi... Ve Türkiye'de gerçekleşen terör eylemleri kınanıyormuş. Türk hükümetinin sorumlu hukuk devleti ve adil yargı hakkı çerçevesinde yargılama hak ve sorumluluğu olduğu da belirtiliyormuş. Avrupa Birliği terör örgütleri listesinde olduğu hatırlatılarak PKK'nın yeniden şiddete başvurması da kınanıyormuş. Raporun Kıbrıs sorunu ile ilgili bölümünde her yıl olduğu gibi büyük ölçüde Rum ve Yunan tezlerine de yer veriliyor diye bir açıklama yapılmış. E, T24'ün haberinde Kıbrıs'la alakalı bir başka detayda e, 28 Haziran'dan bu yana devam eden Kıbrıs müzakerelerinde herhangi bir sonuca erişmemeden sona eren zirveyle alakalıydı. E, İsviçre'de gerçekleşti bu zirve. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Antonio Guterres müzakerelerin sonlanmasının çok üzgün olduğunu belirterek duyurmuş. Guterres Tüm heyetlerin ve farklı tarafların çok güçlü katılımı ve özverisine rağmen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını söylemiş. Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi bu başlıkta 1960 anayasası ile Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'ye Kıbrıs'a müdahale hakkı veren garantarlık sistemini ortadan kaldırmasını istiyormuş. Çözümden sonra ortaya çıkacak yeni Birleşik Kıbrıs Devleti'nin devletindeki toplumların güvenliği Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in de dahil olacağı Uluslararası bir gücün sağlanması için bir mekanizmanın oluşturulması öneriliyordu ama kabul edilmemiş. Daha doğrusu taraftan anlaşamamışlar. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı 1960'da getirilen garantörlük sisteminin güncellenmesini önerirken çözümden sonra ortaya çıkacak yeni ve Birleşik Kıbrıs Devleti'ndeki Türk toplumunu güvenliği için bir süre daha garantörlük teklifinde ısrar ediyormuş. Bu e, detaylar var Kıbrıs'ta alakalı olarak. Ee, Avrupa Birliği Parlamentosu'nun Avrupa Parlamentosu raporuna geri dönecek olursak hükümetin tepkilerinden bahsedebiliriz. İlk olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın tepkisinden bahsedelim. Doğçe Velle'nin e, haberinde bunu görebilmek mümkün. Yıldırım Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki tam üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öngören rapora tepkisini göstermiş. Demiş ki bu karar bizim açımızdan hükümsüzdür. Avrupa Birliği'nin bir kafa karışıklığı yaşadığını söylemiş Yıldırım. Son bir yılda yaşadığımız inişler çıkışlar artık geride kalmıştır darbe sonrası ve referandum sonrası gelişmeler ilişkilerimizi zedeleyen yaralayan gelişmelerdir ama bütün bunların üstüne bir çizgi çektik bundan sonra geleceğe bakıyoruz Avrupa Birliği'nden de aynı hassasiyeti bekliyoruz demiş Başbakan Binali Yıldırım ve Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını söylemiş. Ee, Türkiye alternatifsiz değildir kaldı ki Avrupa Birliği üyeleri Türkiye'ye menfaat sağlarsa Avrupa Birliği'ne iki menfaat sağlar unutulmamalıdır ki Avrupa Birliği'ne güvenliği Türkiye'den başlar bu gerçekleri dikkate alarak herkesin sorumlu davranmasını ve buna göre geleni yapmasını bekliyoruz diye konuşmuş ee, Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Ömer Çelik de bir açıklama yapmış hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir rapordur bu raporu kabul etmiyoruz bu rapor bizim tarafımıza ulaştığında değerlendirme yapmadan aynen iade edilecektir demiş Çelik, Bakan Çelik, Başmuzakirci Ömer Çelik, Türkiye'nin yaptığı açılımları görmeyen bu raporu kabul etmiyoruz. Bu rapor bir işbirliği raporu değildir. Bizim Avrupa Parlamentosu'ndan beklentimiz eleştiriler, eleştir, eleştiriler tabii ki söz konusu olacaktır. Ancak bunlarla beraber iş yapmamızı mümkün kullan raporlar hazırlamasıdır. Bu ilişkileri sabote etmeye dönük bir rapordur. Avrupa Par Avrupa Parlamentosu'nun raporunu son iki yıldır olduğu gibi yok sayıyoruz diye konuşmuş ...siyasi bir karar demiş. Avrupa Parlamentosu... ...siyasi nitelikte... ...bir karar almıştır. Avrupa Birliği'nin... ...yayınladığı herhangi bir raporun... ...objektif dengeli olmasını her zaman gözetiriz... ...demiş. Durum bu. Avrupa Birliği'nden de... ...çeşitli açıklamalar var. Bunlardan en önemlisi Avrupa Komisyonu ...genişleme müzakerelerinden sorumlu üyesi... ...Oannes Kan Han'dan geliyor... Avrupa Parlamentosu'nun kabul edilen Türkiye kararına ilişkin bir Avrupa Birliği yetkisi olarak tabii ki demokratik bir kurumun kararı olan Avrupa Parlamentosu'nun kararına saygı duymak durumundayım. Saygı duymak durumundayız demiş. İkisini ayrı ayrı kullanmış. T24'te öyle yazıyor. Han Ankara'daki temasların ardından Ankara demiş. İstanbul e, Türkiye demiş kendisi. İstanbul Havalimanı'nda bir basın açıklaması yapmış, basın toplantısı yapmış. Ve Avrupa Avrupa Birliği, Türkiye'nin güvenliği, ekonomik açıdan istikrarlı ve demokratik bir ülke olması konusunda niyetini açıkça bildirmiş durumda. Çünkü birçok ortak çıkarımız var ve bu şekilde ileriye doğru pozitif adım atmaya devam etmeliyiz demiş. Uluslararası anlamda Türkiye ve Avrupa Birliği'nin kriz yönetiminde nasıl bir rol alabileceğini her iki tarafa yönelik tehditler çerçevesinde değerlendirmemiz gerek demiş. Türkiye'deki darbe girişiminden sonraki gelişmeleri dikkatle takip ettik. Türkiye'nin demokrasisine yönelik bu saldırıyı da en güçlü şekilde kınadık demiş. Aynı zamanda Han, akademisyen, yazar ve insan hakları savunucularının gözaltına alınmasına ilişkin endişeleri bulunduğunu dile getirerek, bu süreçte Türkiye'nin haklı olduğunu kabul etmekle birlikte Türkiye'nin hukuk, temel haklar, adil yargılanma hakkının sağlanması ve masumiyet kalinesi gibi tüm haklara saygı duyması gerektiğini ifade etmiş. Kişisel görüşme gelirsek diye konuşmuş Türkiye'ye ziyaretlerinde bulunan yetkililer arasında olmamın burada bulunmamın nedeni Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinde her alanda ilerleme kaydedilmesine hem bizim hem de Türkiye yetkililerinin vatandaşlarımızı iyi komşuluk, iyi ilişkiler ve iyi bir işbirliği gereksinimleri ve faydaları hakkında bilgilendirmemiz gerektiğine ilişkin inancımdır diyerek gayet genel bir şey söylemiş. E, bu ziyareti pozitif bir ziyaret olarak değerlendiriyorum diye konuşmuş. çok elle tutulur bir şey yok. Ama e, Oannes Ha'nın bir diğer açıklaması da İstanbul'da bir seminer sırasında polis tarafından düzenlenen gö e, baskınla gözaltına alınan aktivistlerle alakalıydı. E, oradan da e, bir açıklama vardı. Heh, buldum. E, gözaltılarla ilgili Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oannes, Oannes Ha'nın da e, Reuters'ın haber, Reuters haberine göre yeterli yanıt alamadığını sor, söylemiş. Türk bakanlarla yaptığı görüşmelerde bu konuyla alakalı. Haziran ayı başında Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç çok sayıda avukatla birlikte gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Bu da hatırlatılıyor. Ee, oldukça yani tam olarak detaylı bir şekilde bir açıklama yapmamış handa. Ama e, durum oldukça vahim gibi duruyor. İstanbul'daki bir seminer sırasında polis tarafından düzenlenen baskınla gözaltından aktivistlerle alakalı birçok açıklama yapıldı. Bunlardan e, ortak açıklamadan başlayalım. E, hak örgütleri yaptıkları ortak açıklamayla Türkiye'nin önde gelen insan hakları savuncularının toplantı yaparken ihbar var denilerek gözaltına alınmasına tepki göstermişler. Aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve Kadın Komisyonu'ndan İlknur Üstü'nün de bulunduğu Türkiye'deki önde gelen insan hakları savunucuları e, öğlen, dün öğlen saatlerinde Büyükada'da düzenlenen bir toplantı esnasında toplu olarak gözaltına alınmıştı. Bir gün önce galiba onu da tekrardan bir bakmak lazım. İnsan hakları savunucuların hangi suç isim adıyla gözaltına alındığına ilişkin ise bilgi akşam geç saatlerde geldi. Durumu hak örgütlerinden tepkiler geldi. Bu örgütlerden de bahsetmek gerekirse ceza-infan sisteminde sivil toplum derneği, eşit hakları için izleme derneği, hak inisiyatifi, insan hakları derneği, insan hakları gündemi derneği, kadın koalisyonu, kaos GL derneği, pembe hayat LGBTT derne, dayanışma derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Yurttaşlık Derneği, gözaltıları ilişkin yayınladığı ortak açıklamada hak savunucularının derhal serbest bırakmaları çağrısında bulunmuşlar. 2 7 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Büyükada'da eğitim semineri gerçekleştirmek için bir araya gelen 8 insan hakları savunucusu ve 2 uzman 5 Temmuz 2017'de yani 2 gün önce öğleden önce gözaltına alındılar. Seminer insan hakları savunucularının özellikle olağanüstü dönemlerde hak savunuculuğunu devam edebilmelerini sağlayacak teknik ve becerilerin kazanılmasına yönelik tekniklerin ve becerilerin kazanılmasına yönelik bir içerikle düzenlenmiştir denilmiş. Önce Büyükada Karakolu'da tutulan insan hakları savunucuları savcılığın verdiği kısıtlılık kararı sonucu avukatlarına, ailelerine ve arkadaşlarına haber verme hakkından yoksun bırakıldılar. Arkadaşlarımızın gözaltına alındığını saatler sonra akşam 21.14'te tesadüfen öğrenebildik. denilmiş. İnsan hakları savunucularının gözaltına alındığının aileleri dahil hiç kimseye bildirilmemesi, soruşturmada kısıtlık, kısıtlılık kararı olması nedeniyle bilgi alınamaması... Söz konusu gözaltıların o hal hukukunu da aşacak biçimde gözaltında tecrit, incommunicado detention diye tırnak içinde belirtmişler. Gözaltında tecrit karakteri taşıdığı gösterilmektedir. Gözaltından arkadaşlarımızın insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi için gösterdikleri olumlu çabaların tanığıyız. Daha önce de defalarca vurguladığımız gibi insan haklarını savunmak temel bir insan hakkıdır denilmiş bu yapılan ortak açıklamada keyfi bir şekilde gözaltına alan insan hakları savunucuların nerede tutuldukları ve haklarındaki suçlamayla ve durumlarıyla ilgili bilgileri ailelerine yakınlarına ve avukatlarına bildirilmelidir denilmiş. Türkiye'nin bir parçası olduğu evrensel hukuk normlarına göre o hal keyfi değil aksine hukuki bir rejimdir ve bir dizi temel yani çekirdek haklar e, hiçbir şekilde sınırlandırılamaz denilmiş. Dolayısıyla gözaltına alınan insan hakları savunucularının bu nitelikteki başka yaşam hakkı olmak üzere başta yaşam hakkı olmak üzere işkence ve onur kırıcı muamele yasağı kişi özgürlüğü ve güvenliği haklarına sonuna kadar saygı gösterilmelidir deniliyor. İnsan hakları savunucuları olarak arkadaşlarımıza yöneltilen suçlamaları da onların alıkolunma koşullarını da yakından takip ediyoruz. İnsan hakları savuncusu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır denilmiş. Af örgütünden yapılan açıklamada aktivistlerin 4 ayrı karakolda tutulduğu söylenmiş. Doçavel'den haberi bu. Aförgüte Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner, Doçavel ile Türkçe yaptığı açıklamada gözaltına alınan 11 kişinin, 11 kişi arasındaki 8 aktivistin İstanbul'un Anadolu yakasındaki 4 ayrı karakolda tutulduğunu söylemiş. Otel sahibinin serbest bırakıldığını söyleyen Gardner, seminerin Alman ve İsveçli eğitmenlerin e, seminerdeki Alman ve İsveçli eğitmenlerin ise Büyükada'daki bir karakolda tutulduğunu söylemiş. Gözaltı gerekçesini halen bilmediklerini belirten Gardner çok keyfi gibi duruyor rutin bir meslek çalıştığına katılıyorlar ama gizli bir toplantı olacak diye ihbar edilmiş böyle bir spekülasyon varmış bundan bahsediyor Gardner'da dijital güvenlik konulu bir toplantıymış uluslararası örgütü Türkiye basın sorumlusu Özgün Özçer nasıl bir suçlama var nasıl bir iddia var buna dair hiçbir fikrimiz yok bu dijital güvenlik gibi bir konu başlığı altındaki rutin bir eğitimde olağanüstü bir toplantı ya da görüşme değildi demiş. Yine AHA'nın açıklamalarına yer verilmiş. Biraz önce de aktarmaya, fırsat aktarmaya çalıştığımız açıklamalardan bahsediyorum. Ve aynı zamanda gözaltındaki hak savunucuları için Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na da bir başvuru yapılmış bu başvuruda da bu başvuruyu da Halkların Demokratik Partisi HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş yapmış. Beştaş insan hakları e, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun başkanlığına e, yapmış bu başvuruyu. İstanbul Büyükada'da eğitim toplantısı için bulunan insan hakları savunucularının gözaltına alınmasını hatırlatmış ve hak savunucuların korunması hükümetin sorumluluğu olduğunu da dile getirmiş. Dilekçe, dilekçeden öne çıkan noktalar şöyle diye yazıyor bir anette: Son iki yıl içerisindeki hak örgütlerinin kapatılması, raporları nedeniyle soruşturmaları maruz kalması ve faaliyetlerinden ötürü hak savunucular hakkında davalar açıldığı gözaltı ve tutuklamalara maruz kaldığı olan üstü şartlardan geçiyoruz. Olan üstü şartlar hakim denilmiş. Birleşmiş Milletler'de kabul edilen insan hakları savunucularının korunması bildirisi, insan hakları savunucularının haklarını, ödevlerini ve aynı zamanda devletlerin sorumluluklarını düzenleyen bir belgedir. Bu belge hükümetlere taahhüt ettikleri yükümlülükleri verir denilmiş. İnsan hakları savunucularının tanınması, korunması ve faaliyetlerini kolaylaştırılması hükümetlerin sorumluluğudur. Ancak gelinen aşamada hak savunucularının bulundukları otelden adeta kaçırılarak gözaltına alınmaları hükümetin sorumluluğunu yerine getirmediğinin açık kanıtı denilmiş. Ee, bu yapılan başvuruda da verilen dilekçede de. Evet, konuyla alakalı detayları da değinme fırsatı buluruz. Belki ikinci yarım saatin içerisinde de. Ee, diğer haberlerin detaylarına bakalım. FETÖ'nün medya yapılanması davasında gazetecilere tahliye yok denilmiş. TM4'ün haberinde. FETÖ medya yapılanmasına yönelik ikisi firari 29 sanının yargılandığı davaya devam edilmiş. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un bulunduğu 13'ü bu davadan 13'ü ise darbe teşebbüsü soruşturmasından tutuklu 26 sanık hazır bulunmuş mahkemenin başkanı duruşmayı başlattıktan sonra mahkeme ulaşan evrakları okumuş 13 kişi hakkında 7 gün gözaltı süresi varmış savcının tahliye talepinde bulunduğu ve mahkemenin tahliye ettiği aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un da bulunduğu 13 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün darbe soruşturması kapsamında gözaltı karar vermişti çok özür diliyorum e, bu kişiler de cezaevlerinden çıktıktan sonra gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü. Burada sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları suç ceza hakimliği tarafından yeniden tutuklanılarak cezaevine gönderilmişti diye hatırlatılıyor. 13 kişiye yeni iddianame hazırlanmış. Aralarında Atilla Taş da var. E, Gökçe, Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Hacer gibi isimler de var. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından İkişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmiş haklarında bu isimlerinde. Bu davalardan ilkiydi. İkincisi ise Berkin Elvan davası İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya yönelik e, duruşmaya ola, o, olası kastla e, olası kasıtla öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle tutuksuz olarak yargılanan sanık polis F'de sesli ve görüntülü bilişim sistemi Sek aracılığıyla katılmış Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Berkin Elvan'ın e, Elvan babası da orada hazır bulunmuş. HDP milletvekilleri Hüdakaya, Garopaylan ve CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da davayı izleyenler arasındaymiş. Berkin Elvan'ın avukatlarından can Alay üst arama tutanaklarından önce bir sonra üç daha sonra ise yedi adet torpil e, olduğunu yazmış yazıldığını hatırlatılarak daha doğrusu. Tutanakların neden değiştirildiğini sormuş. Tanık B.A. ise tutanak kendisini yazmadığını toplam 11 adet torpil gördüğünü söylemiş. En üstten vermiş rakamı. Elvan ailesinin avukatlarında Oya Aslan olaya müdahale eden grubun tek gazcasının sanık olduğunu belirterek öldürme kaslan öldürmedir. Ancak söz konusu polis olunca tutuklama olmuyor. Oysa bu özel harekat bilimi sürekli insanları katlediyor. Yargılama olarak tutuklamaya bu kadar uzak durdukça yeni katliamların seyircisi olacaksınız sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz açıklaması yapmış avukatlardan Oya Aslan. Sanık FD ise gaz bir şeyi almak, onu kullanmak anlamına gelmiyor. Gaz bir şey kullanmayı bilen herkes atmış olabilir demiş. Şu kendi üzerinden genele yaymış galiba. Herkes olabilir diyerek. Ya da bu olasılığı mahkeme heyeti Sanığın delil durumu, duruşmaları takip etmiş olması, yaptığı görev itibariyle kaçma şüphesinin bulunmaması dikkate ala bulunmamasına dikkate alarak tutuklanmasının e, talebini reddetmiş. Mahkeme yeti tübütaka görüntü iyileştirim tübütaka görüntü iyileştirilmesine dair müzakerelerin beklemesine de karar vererek duruşmayı 16 Kasım tarihine ertelemiş. Duruşma sonrasında açıklama yapan Elvan ailesi adalet arayışlarını sürdüreceklerini de söylemiş. Evet protesto haberleri var. Hem Ankara'dan hem de aynı zamanda Almanya'dan gelen protesto haberleri var. Ve ardından da adalet yürüyüşü ile alakalı olarak son gelişmeler var. Şimdi kısa bir ara verelim o kısa aranın ardından da hem protesto gösterilerini Türkiye'deki ve dünyadaki hem de adalet yürüyüşündeki son gelişmeleri birer göz atma fırsatı bulalım. Açık kaste. İzlediğiniz Hepsi kötü bakar yükselse mız. Tam zamanı müzik yoksa kalpler aynı koca bir duvar Sözler kalbi kazanıp duvarı yıkar Bizde kural böyle çünkü limit bulutlar Sessiz kalanlar saf zaten konuşanlar onlar için suçlular Herkeste bir kuşku var Yabancılaştık günden güne bugünden biraz farklı Dünden kalanlar hep yalanlar Engeller herkes için var yine düşmek yok gerek Küsmek yok gerek keşfet yeteneğin neyse git üstüne Kendine hedef koy bir önce Başarılı olmak zor değil başta inanmak gerek Dayanmak gerek Egoları bir kenara bırakıp kendini geliştirmekse başarmak demek Kim ne derse der yılma sakın Hepimiz bir dedik yine sen ben yok Dertler çok pozitif olmaksa her şeyin ilacı Kapalı bu kafaları açalım Sorun açalım aşalım Dünya güzel ama rüyada yaşamayı kaldıramazsın Hümanist olmayan hiçbir beyne anlatılanları aktaramazsın Oo, Hayat engel olamaz ki sana Sen yürü bak tram yoldaşa varım neyinle biz oluruz ya biz oluruz ya umri oluruz yolun aynı demek bir anlamda sonumuz aynı demek. sen de düştün fanusun içine oldun bir denek bizse de emek üstüne emekleyerek geldik bu güne birçok telek gördük ve biraz da melek kader böyle bir şey silles ve cilvesiyle ressam sensin isim verme başkasının çizmesine Dün olmak güzel Sanma ki dönmez devran Yıkılmaz hiçbir düzen Ram papapam Ram papapam Ram papapam Dünyayı yönetir birkaç hasta adam Yok yapamam Yok yapamam Yok yapamam Deme durma yola devam Onlar isterler işleri Sistemin dişleri İşlesin ki çıkmasın sesleri Oysa dünya fani Döndükçe yok bir mani Bana yapamazsın diyene şarkı yerine bir yazarım oluruz bu parçayı dinliyoruz. Sağeder, Ege Çubukçu ve Orçun Tala yani Sattas'tan geliyor bu parça. Y yürümekle alakalı ve yollarla alakalı parçaların bir diğer e parçası bir diğeri de buydu. Yolumuz aynı demek bir anlamda sonumuz aynı demek deniliyordu. Yok yapamam, yok yapamam, yok yapamam deme. Durma, yola devam deniliyordu aynı şekilde. Parçada ee, devam ediyoruz ee, Ömer Madre ile de bu içinde bulunduğumuz yarım saat içerisinde Bir bağlantı gerçekleştireceğiz O da ufak bir e, konuk e, Bağlamayı çalışacak Eğer gerçekleşirse e, Programda Kemal Kılıçdaroğlu ile de ufak bir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da ufak bir görüş alma fırsatı bulacağız Bekliyoruz ama kaldığımız yerden de haberlerimize devam ediyoruz. Ankara'da Gülmen ve Özakçı eylemine polis müdahalesi vardı dün. 26 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Gazetesi'nden verilen haberde. Sakarya Caddesi'nde toplanarak 120 gün önce aşık krevine başlayan ve şu an tutuklu olarak yargılanan araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakçı'ya destek vermek için bir araya gelen gruba polis müdahale etmiş ve 26 eylemci polis tarafından gözaltına alınmış. Ee, basın açıklamaları yapmaya çalışmaları nedeniyle e, grup adına basın açıklaması yapılmaya başlandığında emniyet güçleri tarafından megafonla e, grubun dağılması yönünde anonslar yapılmış ve ardından da 13 kadın 26 kişi polis tarafından yere yatırılıp plastik kelepçe takılarak gözaltına alınmış. Hatırlatmak gerekirse Ankara valiliği Kızılay ve civarında yapılan eylemlerin esnaf ve vatandaşlar arasında korku ve panik oluşturduğunu belirterek çevreye rahatsızlık verici Şekilde yüksek sesle şarkı, türkü, marş bunun içine şiir de giriyor. Söylenmesi, slogan atılması veya her ne surette olursa olsun toplantı, basın açıklaması yapılmasını yasaklamıştı. Dün akşam saatlerinde gelen bir haber vardı. Kanun hükmünde kararname ile aynı şekilde e, ihraç edildikleri işlerine dönebilmek için direniş başlatan kamu emekçilerinden Veli Saçılık'ın evine polis baskını düzenlendi yazıyordu Cumhuriyet'in bir diğer haberinde. Polis baskını sosyal medya hesabından duyuran Veli Saçılık, Polis şu an evimde arama yapıyormuş. Evimde yokum. Nuriye Semih yaşayacak direniş daima ifadelerini kullanmış. Terelo Mücadele Ekipleri yazı dışı örgüt üyeliği gerekçesiyle Veli Saçılık, Esra Özakça, Acun Karadağ ve Nazife Onay, Nazan Bozkurt, Abidin Sırma'nın evine arama yapmışlar. Ee, evet şimdi telefon telefon bağlantımız var. Ömer Madra Hatta e, Jingle'ımızın ardından giriyoruz. Adalet Yürüyüşü Notlar, Yorumlar, İzleyimler Ömer Mehmet'e ben adalet yürüyüşünde şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberiz Genel Başkan'la Onun basın odasında, toplantısında çok kısa zamanı var Onun için ben hemen söze girip ona bir, bir soru soracağım Ya da iki belki Ve ondan sonra da cevaplarını beraber yayınlayacağız Kemal Bey çok teşekkür ederiz evet, Bu teşekkür ederim Şeyi kabul ettiğiniz için Şimdi sormak istediğim soru şu size Guardian gazetesinde çıkan mülakatınızı okudum ve çok önemli bence çok önemli bir şey söylüyorsunuz umut bulaşıcıdır diyorsunuz. Aynı şekilde cesaret de bulaşıcıdır bunu da biliyoruz ve siz bizim efsanevi radyocu Amy Goodman'ın da yakından takip ettiğimiz bir sözü var. Umut dışarıdan gelecek bir şey değildir. Sadece tabandan yükselen kitle hareketlerinden olabilir. Onlar dünyayı değiştirir. Radyoların ve medyanın da görevi bu dünyayı değiştirici hareketleri takip etmektir. Bağımsız medyanın diyor. Ne diyorsunuz efendim? Gerçekten de umut çok önemli bir kavram. Biz umutsuz yaşayamayız. Umutsuz dünyaya bakamayız. Ama maalesef 20 Temmuz darbesinden sonra da toplumun üzerinde bir korku elbisesi giydirilmişti. Bu elbiseyi çıkarmak gerekiyordu. Toplumu umutlandırmak gerekiyordu. Birlikte yaşama irademizi daha güçlü sesle seslendirmek gerekiyordu. Üniversitelerin konuşması gerekiyor. Yargının bağımsız olması gerekiyor. Bütün bu mücadeleleri yaparken birisinin öncülük etmesi gerekiyordu. Bu öncülük hatbel kadar bana düştü ve ben Güven Park'ta başlattım bu çabayı. Bugün İstanbul'un e, İstanbul sınırlarına girerek e, sürdüreceğim. E, dokuzunda da bitireceğiz. Cesaretle bulaşıcıdır doğru Umutla bulaşıcıdır. Eğer ben umutluysam konuştuğum insan da umuda kapılacaktır. Ben cesursam cesaretle davranıyorsam yanımdaki arkadaşım da cesaretle yoluna devam edecektir. O açıdan umudu ve cesareti büyütmek zorundayız. Bunun mücadelesini veriyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Çok kısa dar zamanda bir kısa soru da halk tarihçisi Havac'in de e, ustalıkta şöyle tanımlıyor zor zamanlarda var olmak sadece aptalca romantik davranmak anlamına geldiğini sanırlar. Asla böyle değildir diyor. Bu varlık, umut insanlık tarihinin yalnızca zalimlik tarihinden ibaret olmadığı. Aynı zamanda sayısız örneği olan merhamet, özveri, cesaret ve iyilik tarihi olduğu gerçeğine dayanır. Hadde hesabı yoktur bunların diyor. Bu karmaşık tarih içinde neye ağırlık vermeyi amaçlıyorsak hayatımızı da işte o belirleyecektir diyor. Bana da sizin yapmakta öncülük ettiğiniz hareket böyle gibi görünüyor. Ne dersiniz? Ee, son derece doğru. Bir gözlem doğru. Bir analiz doğru. Bir talil. Ee, ben de şunu söylemiştim. Eee her firavunun bir Musası vardır diye. Firavun zulmeder, karamsardır, karanlık bir atmosfer yaratır toplumuna asla konuşturmaz toplumunu. Ama Musa doğru yoldadır, adaleti arar ve dolayısıyla her firavunun bir Musası vardır. Yani her olumsuzluğun bir umudu vardır ve o umudu emin olun hep birlikte yaşatmak zorundayız. Ben de yaşatacağım, siz de yaşatacaksınız. Bizleri izleyenler, şu anda dinleyenler de yaşatmak zorundadırlar. Kendi ülkemizi seviyoruz, insanlarımızla beraber yaşamak istiyoruz, birlikte yaşamak istiyoruz. Farklı düşüncelerimiz olsa bile uygar insanlar gibi oturup bir masa etrafında konuşmak, tartışmak istiyoruz. Bunun yolu umuttan geçiyor ve cesaretten geçiyor. Baskıyı yıkacağız, umudu yaşayacağız ve umudu büyüteceğiz. Kemal Kristal olursa Kemal Kristal Çok çok teşekkür ederiz. Bu bugün, yarın ve pazar günü de pazar günü de Maltepe'de olup takip etmeye devam edeceğiz. Başarılar dilerim sevgiler. Biz de çok teşekkür ederiz. İkizan Mavi Tuna da şimdi yanımda. Herkese günaydın. Ee, belki Ömer Madre tekrardan bağlanıp onun iz izlenimlerini de bugünkü Açık Gazete içerisinde duyabilme fırsatı buluruz. Ee... Evet biz o zamana kadar bugün 23. gününde olan adalet yürüyüşünde ne oldu tekrar bir oraya dönelim. Dilova ilçesinden dün sabah başladı Tavşancıl mahallesinde şu anda e, Gebze'de bugün de e, Tuzla'ya ulaşması e, planlanıyor. Ertesi gün Dragos ve pazar gününe nihayet Maltepe'de e, ki e, adalet mitingiyle nihayete e, erecek. E, binlerce otobüs aslında bu hafta sonu e, bu eyleme, mitinge katılım göstermek isteyen e, yurttaş da alana ulaşabilecekler. E, gemilerde tahsis edilmiş. E, bizim önümüzde gördüğümüz açıklamaya göre Cemal Canpolat İstanbul e, il Başkanı e, CHP'nin 958 mahallede Maltepe'ye araçlar kaldırılacak bu e, pazar günü. Dediğimiz gibi şu anda Gebze'diler bir basın açıklaması da olacak birazdan. Belki onu da yetiştirebiliriz yayına ama bu basın açıklaması öncesi genel genelliğin yönetmeni Ömer Madan'ın cephe Genel Başkanı Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'yla kısa görüşmesinin canlı yayında size e, aktarma imkanını az evvel, e, bulduk. Evet 22. günden nokta aktarmışlar birçok... E, bir... ...olmasa da bazı haber kanallarında... ...bunları görebilmek mümkün. Evet. Bir anette Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklamasına... ...yer vermişler. Kemal Kılıçdaroğlu... ...Türkiye'nin en barışçıl eylemini yapıyoruz... ...demiş. 450 kilometreyi kimsenin... bunu kanamadan, kötü söz etmeden... ...herkesi kucaklayarak... ...bizim gibi düşünmeyenleri alkışlayarak... ...yolumuza devam ediyoruz. Provokasyonlar... ...yapılmak isteniyor, onları alkışlıyoruz. Yine bazı çevreler siz yürüyorsunuz... ...işte biz izin veriyoruz. Ne demek... ...izin veriyoruz diye sormuş Kılıçdaroğlu... Bu bizim anayasal olarak insan olarak hakkımız adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine lütfuna bağlı oldu diye sormuş. Pazar gününe yaklaşıyoruz. İnşallah kimsenin burnu kanamadan hep birlikte Maltepe'de olacağız. Türkiye'ye ve dünyaya sesleneceğiz. Bu yürüyüş niçin hangi gerekçelerle ne işitiyoruz? Hepsini anlatacağız demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Serhat Kadıgil'de CHP milletvekili Biyanete bir yerine mülakat vermiş. 22. günü hatırlatıyor. E, anlatıyor daha doğrusu. E, en son gezide böyle hissetmiştim e, diye belirtiyor. Şimdi e, kendinin içinde bulunduğu umut ve mutluluk halini e, Çocuğu tutuklu kadından 70-80 yaşında amcalar yurt dışından gelmiş maratoncular ayakları patladığı için ayakkabıyla yürüyemeyip e, çıplak ayak etap bitiren insanlar oldu diye oradaki dayanışma e, ruhunu aktarmakta 22. günün ardından. Bu arada dün kadın ve LGBT örgütleri de yürüyüşe katıldılar onu da belirtmek lazım 77'den fazla örgüt. Eşitlik yoksa adalet yok. Erkek adalet değil. Gerçek adalet sloganıyla ee, oradalardı. Pipa Bakkan'ın öldürüldüğü yer olan e, Gebze'den yürüyüşe e, katıldılar. da e, not olarak düşmek lazım galiba. Çok fazla haber kaynağına düşmüş değil zira. Evet yürüyüşe neden katıldıklarını kadınlar şu şekilde açıklamışlar. Biz kadınlar erkek adalet değil gerçek adalet için birlikte yürümek istiyoruz. Son dönemde özellikle o hal ile birlikte vahşileşen hukuksuzluk ve cezasızlık politikaları erkek şiddetini kat be kat arttırdı. Kadın vekillerin, siyasetçilerin ve belediye başkanlarının tutukluluğu, Atanan kayyumların önce kadın çalışmalarını durdurmaları ve sığınakları kapatmaları, kanun hükmünde kararnamelerle işinden edilen yüz binlerce insanın yanı sıra kadınların dayanışma derneklerinin ve kadın odaklı habercilik yapan medya kurumlarının da kapatılması kadınların ve çocukların erkek şiddeti karşısındaki konumlarını kırgınlaştırıyor demiş. Kırılganlaştırılıyor demişler. Kadınların siyasi kazanımlarına el konuluyor, kadınlar siyasetten uzaklaştırılıyor denilmiş. Hayatın her alanında erkeklerle eşit haklara ve fırsatlara sahip olarak eşitlik yoksa adalette yok. Denilmiş yapılan ortak açıklamada HDP'den de bir açıklama var bu arada Adalet mitingi açıklaması t 4ten aktarmak gerekirse 9 Temmuz adalet mitingini destekliyoruz Diyor onlar da Evrensel insan hakları ve özgürlükleri Evrensel demokratik hukuk ilkeleri Uluslararası demokratik sözleşmeler zemininde Demokrasi mücadelesini büyütmek ve güçlendirmek Bugünün vazgeçilmez bir görevidir Demişler Pazar günkü e, mitingi yaptıkları Destek çağrısında ilk andan itibaren Türkiye toplumu için önemli bir özlemi içerdiğini düşündüğümüz destek ve dayanışma mesajlarımızı ziyaret ederek verdiğimiz adalet yürüyüşü son merhalesine yaklaşıyor demiş MYK'dan. MYK'sına yapılan açıklama DDP'nin adalet eksikliği ve arzusu Türkiye'nin her yerinde yükselen toplumun en fazla arayışını sürdürdüğü ve mücadelesini verdiği bir konu elbette adalet arayışı ve mücadelesi aynı zamanda Eşitlik, hak, özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesidir. Önemsediğimiz ve mücadelesini sürdürdüğümüz toplumsal adalet arayışına katkıda bulunmak amacıyla 9 Temmuz günü İstanbul'da yapılacak olan mitingi herkes için adalet şiarıyla Bizler de katılacağız diyorlar. Ee, öyle inanıyoruz ki bu ülkenin halkları sağduyu ve vicdan sahibi bütün insanları, siyasi partileri, sivil toplum kuruluşları, sendikaları, meslek birlikleri, demokratik örgütleri, dernekleri ve yurttaş girişimleri adalet, demokrasi, eşitlik, barış ve özgürlük mücadelesinin acil bir ihtiyaç olduğunda hem fikir evet, demokrasi mücadelesini büyütmek ve güçlendirmek bugünün vazgeçilmez bir görevidir diye belirtilmiş HDP Merkez Yürütmekoğlu'ndan dün yapılan 9 Temmuz Adalet mitingine dair açıklamada t 24ten aktardık. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nde ve Bir Gün Gazetesi'nde detaylı olarak görebilmek mümkün bu konuyla alakalı haberleri. Aynı zamanda Evrensel Gazetesi'nde Cumhuriyet Gazetesi bugün Korkuları Yene Yene manşetiyle çıkmış. On binlerce adalet yürüyüşçüsü provokasyon ve saldırı söylentilerine karşın büyüyerek İstanbul'a ulaştı denilmiş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 gün önce Ankara'dan başlattığı adalet yürüyüşü İstanbul sınırına dayandı deniliyor haberin içerisinde. 22. gününde özellikle fabrikalardan çıkan işçiler CHP liderine büyük sevgi gösterisinde bulunmuşlar. E, i̇şçilerin katılımıyla konvoyun sayısı 2'ye katlanmış. Yürüyüşü provoke etmek isteyenlerin bile alkışlandığını söylemiş Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet gazetesinde yazdığına göre en barışçıl eylemimiz bazı çevrelerce ciddi kaygılar... Bazı çevrelerde ciddi kaygılar ve endişeler yaratıyor. Hiç kimse şunu unutmasın. Biz bu yürüyüşü adalet adı altında yapıyoruz. Toplumu 80 milyon için yapıyoruz demiş ee, Kemal Kılıçdaroğlu. Bir gün gazetesi ise bugünkü manşetinde bekle bizi İstanbul demiş. Boşuna çekilmedi bunca acılar diyerek de eklemiş. Toplum adaletinin talebinin simgesine dönüşen adalet yürüyüşü İstanbul'a ulaşıyor. Ayakları kan içinde kalarak yürüyen yurttaşlar yorgunluğu unutmuş pazar günü yapılacak mitingin heyecanını yaşıyor denilmiş çeşitli görüşlere yer vermişler yazarlarının ee, ve detaylı bir e, analizde mevcut bir gün gazetesinde de. Evet dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Kılıçdaroğlu sadiden böyle bir da bulunmuş 23. gününde az evvel canlı yayına bağlandı Ömer Maday'la yaptığı mülakatı sizlere aktardık bugün Gebze'den Tuzlu'ya geçiliyor ee, söylediğimiz gibi umut ve cesaret bulaşıcıdır dediler ee, pazar günkü mitingede büyük katılım e, beklenmekte. Bine yakın e, noktadan servis e, olacak Maltepe'deki miting e, alanına biz de e, yürüyüşü takip etmeye ve açık radyo yayını içerisinde mümkün olduğu kadarıyla mümkün çerçevede sizlere aktarmaya e, çalışacağız. Son dakika e, ayrıntılarını. Evet e, belki programdan çıkmadan önce teknik detaylardan da bahsedebilmek mümkün olabilir tekrardan. Tabii. E, miting için yapılacak çalışmalar da belirtiliyor 958 biraz önce ilk de bahsettiği gibi 958 mahalleden Maltepe'ye araç kalkacak sahne 80 metre genişliğinde 20 metre derinliğinde olacakmış üzerinde 2 adet dev led ekranlı adalet yazılı bir konu olacakmış ses sistemlerinden bahsediliyor ambulanslar aynı zamanda 3 ayrı noktada tuvaletlerde bulunacakmış bununla alakalı teknik detaylar da Cumhuriyet gazetesinden veriliyor gitmesi zor değil Yürümesi de zor değil, o kadar, yürüyen insan, o kadar yolu yürüyen insanın da e, bunun karşısı, o kadar yolu yürüyen insanın karşısında orada bulunmak işte de zor değil gibi duruyor. E, haberlere baktığı zaman da insanın heyecanlanmaması elde değil gibi aynı zamanda. Evet, cesaret, umut ve heyecan bulaşıcı belli ki. Şimdiki bu e, adalet yürüyüşü faslı galiba sonlandırabiliriz. Evet. Kısa bir ara verelim. Bu kısa aranın ardından e, sizin önley bağlanalım ve o da aynı şekilde bu konuyla alakalı olan görüşlerini bize aktaracak. Adalet yürümüş. Notlar, yorumlar, izlenimler. Açık Tekon adlı parçayı dinledik YouTube'dan. Yürüyüşle alakalı parçaları çalmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda e, adalet ile alakalı haberleri de aktarmaya devam ediyoruz. Sizin öyle birazdan bağlanmayı umuyoruz. E, onun öncesinde de bir müzik parçası çaldık. Biraz önce aktardığım gibi. Şimdi e, Selahattin bağlanmaya çalışıyor. Ama olmuyormuş. Buradan da belirtelim eğer bizi dinliyorsa kendisini cıngılımız e, devam ettiğine göre daha doğrusu e, halen adalet yürüyüşleriyle alakalı parçaları dinlediğimiz e, kısmı dinlediğimiz cıngılımız olduğuna göre biraz daha bahsetmeye devam edelim adalet yürüyüşüyle alakalı haberlere e, belki de Ömer da bağlanabiliriz tekrardan Kılıçdaroğlu'nun haricinde kendisinin de izlenimlerini öğrenebiliriz bugünkü yürüyüşte neler olup bittiğini kendi e, analizlerinin neler olduğunu sormak istiyoruz kendisine de Evet katlanarak, katlanarak büyüyor deniliyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Bir gündeki e, Bekle Bizi İstanbul manşetinden de bahsettik. Diğer gazetelere bakalım. Neler demişler acaba kendileri? Hürriyet Gazetesi e, vermiş mi? Alıyoruz, bakıyoruz. Evet ortadan vermiş. alt ortadan vermiş. Son 35.4 kilometre deniliyor. Nazar boncuklu bileziğine zoom yapmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri dilogosunu geçti. Maltepe'deki miting alanına 35.4 kilometre kaldı. Yürüyüşün dünkü bölümüne 15 bin kişi katıldı denilmiş. Kılıçdaroğlu yürüyüşün bazı çevrelerce kaygı yarattığını belirterek yürüyorsunuz ama biz izin veriyoruz diyorlar. Adalet İstemek ne zamandan beri birilerinin izin, birilerinin iznine, birilerinin lütfuna tabi oldu açıklamasına yer vermişler. Ee, Hürriyet gazetesi bu şekilde vermiş. Milliyet gazetesi sol alt köşeden vermiş. Yürüyüş bugün İstanbul'da denilmiş. 384 kilometreyi geride bırak geride bırakıldı söylenmiş. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a varmasına 36 kilometre kaldı. Bugün Gebze'den yürüyüş Bekle başlayacak yürüyüş, korteji korteji Darıca'da vereceğim olanlardan Tuzla'ya varacak denilmiş. Haber Türk bakalım. Sol alt köşeden vermiş. Türkiye'nin en barışçıl eylemi e, denilerek oldukça ufak bir yerden vermiş. Anadolu Ajansı'nın haberini e, fotoğrafını kullanarak Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nü 20 Adalet Yürüyüşü'nü 22. gününde miting yapacağı Maltepe'ye 36 kilometre kala konuştu denilmiş en barışçıl eylem, eylemimiz kaygı yaratıyor İnşallah kimsenin burnu kanamadan mal olacağız denilmiş haber türk gazetesinde bu şekilde aktarılıyor ve sabah e, star yeni şafak gillere geçiyoruz e, sabah gazetesinde hmm, verilmemiş bu haber galiba evet yok yok sabah gazetesinde yok maalesef star gazetesine bakalım star gazetesinde e, işgal planı denilmiş işgal planı ama e, konuyla alakalı mı terör örgütünün Türkiye'nin bir valiliğini ele geçirmek için plan yaptığı ve uyuyan hücrelerine talimat verdiği bildirilmiş ardından da karanlık odaklar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş şovu ile es zamanlı yeni bir kaos dalgası oluşturmak için kolları sıvadı denilmiş star gazetesinde PKK DH FETÖ terör örgütleri kaos, kat, kaos ve katliam yaratmak için uyuyan hücrelerini uyandırdı denilerek spekülasyondan bahsetmiş sabah gazetesine bakalım sabah gazetesinde sabah gazetesinde zaten bakmıştık akşam gazetesine bakalım akşam e, gazetesinde sabahtan akşama geçtik e, akşam gazetesinde de yürüyüşle alakalı bir haberi görebilmek mümkün değil gibi duruyor ve son olarak da Yeni Şafak gazetesine bakacak olursak, Yeni Şafak'ta da hmm, konuyla alakalı haber yok. Görmemişler efendim, birçok gazete görmemiş bu konuyla alakalı haberleri. Evet, bu arada e, şöyle bir gelişmeden bahsedebiliriz. Artı gerçek, e, Tenbahar Kılıç Gediye, ön Önkol konuşmuş, Ceylan Önkol'un. Ee, annesi tam 8 yıldır adalet bekliyorum demiş. Sadece kayıpları yaşayanlar değil toplumun her kesimi tarafından dile getirilmesi gerekir adalet talebinin diyor. 8 yıl önce yaşamdan koparılan kızı Ceydani için kızımın yaşıtları şu an 20 yaşında onun büyüdüğünü göremedim. Adalet sağlansaydı failler hak ettiği cezaları çarptığı kolay kolay cinayetler işlenmezdi. Tüm bunların tekrar yaşanmaması için herkesin adalet talebini e, dile getirmesi gerektiğini belirtmiş Salih Önkol. Bundan 8 sene önce bir havan mermisiyle yaşamı sonlanan Ceylan Önkol'un annesi. Yani evet bu gazeteler görmese de bu adalet talebi aslında Türkiye çapında yankısını bulmayı sürdürüyor. Çok farklı kesimlerden de karşılığını buluyor gibi gözükmekte ki zaten yürüyüşte oldukça kalabalık. Evet bu kalabalığın kendisi de ...bir şeyin ispatıdır diye düşünüyoruz. Evet. Ee, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki diğer gelişmeleri... ...daha doğrusu Cumhuriyet verdiği... ...diğer haberlere bakacak olursak... ...katılımcılardan alınan bazı... ...demeçler var. Yürüyüşe ikinci kez... ...katıldığını belirten Süleyman Çelebi... ...işçilerle birlikte emek ve adalet için yürüyoruz. Biliyoruz ki adalet olmazsa... ...emek de karşılığını bulamaz. Yeniden umutları yeşertecek olan bu yürüyüş... 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan büyük buluşma ile taşlandırılacak. Eğer bu ülkenin dertlerine deva almak istiyorsak ağıt, yapmak, ağıt yakmak yerine bu mitinge katılmalıyız demiş. Rıdvan Budak da bu yürüyüş çok büyük emek verilen bir yürüyüş. Bunun toplumsal ve siyasal karşılığı olacaktır. Maltepe'de buluşalım diye konuşmuş. Aynı zamanda gazeteci İrfan Değirmenci de oradaymış katılmadığım hareketleri referandumdan sonra neden aynı yürüyüş yapmadığı, serzen yapılmadığı, serzenişlerini, dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda aldığı tavrı, Selin Sağböken'in sinemi millet açıklamasının ardından ofsayta çıkarılması gibi birçok şeyi geride bırakarak geldim demiş. Çünkü umuda ihtiyacım var. Bir parça umudu ve cesareti görmeye geldim diye konuşmuş gazeteci, yakın zamanda işinden olan gazeteci İrfan Değirmenci. eee adalet marşından da bahsediliyor. Jandarmaların bile mırıldandığından CHP milletvekili Nurhayat Altacak Kayışoğlu 1970'li yıllarda söylenen işçi marşının adalet yürüyüşünü uyarlamış. Marş, kortej ve mol, marş, kortej ve mol alanlarında hem yurttaşlar tarafından söyleniyormuş hem de ses araçlardan çalınıyormuş. Belki Ömer Matrid'de duymuştur. Şimdi evet. yayında kendisine bir sorarız belki. Merhabalar, günaydın. Bey, nasıl merhaba, nasıl? Merhaba, merhaba. Yürüyüş başladı şimdi işte. E önce Rus e, yani özel bir yayın almayı da başardık. Evet. Çok iyi oldu. Evet. E, son derece e, şey yani bütün e, bugüne kadar takip ettiğimiz ne varsa her şeyi doğrulayan niteliğinde nitelikte olduğu görülüyor. Büyük bir şey var yani e, coşku ve sinergim değil neyim ne bilmiyorum. ben yani ki de herhangi bir yorgunluk olmadığı gibi. Tanıdığınız herkese e, kocaman e, emoji gibi sırıkla işaretleriyle ifade edilebilecek hem e, sakin hem de coşkulu bir şey var. Yani amirim yürüyüşleri takip etmekle geçti kendim yani, 1965'ten beri. Biraz önce Nursülerle rastladım onunla konuşuyordum 1965'ten beri. Ee, bir türlü eve girmeyi başaramamış bir sosyal olarak gördüğüm şey şu anlama geliyor ki bir önemli bir dönüşümün adalet talebinin ve umut umut yükselen bir hareketin de e, yükselmekte olduğu net olarak görünüyor bunu yani siz yetiştirde söylemek niyetinde değil ya, muazzam bir kalabalık henüz yok ama yani her taraftan, kenarlardan da e, yapılan, verilen destekte de gözlerin içi görülüyor. Yani insanlara tamamen bir e, bizimlere çüşahış gelmiş ne diyeyim hmm. ve vicdani bir yükseliş var. O yüzden de gelen bütün diğer e, umut, vedeleyici diyeyim haberler Yani işte insan hakları, savunucuları ve Dünyanın en önde gelen şeylerin yani insan hakkı savunucularının kuruluşlarının bir kada da yaptıkları bir şeyin e, bütün e, çalışma toplantıları böyle bir polisiye vaka gibi basılması, harekollere dahil olma finans gibi bir büyük skandaler rağmen e, insanları. Artık e, Kemal e, Kılıçdaroğlu'nu da söylediğim gibi e, korku e, şeyini, bariyerini aşmış oldukları ve bundan sonra da kolay kolay hızlı gibi olmadığını söylemek mümkün olabilir. Şimdi yürüyüş başladı işte. Ben de kenardan kortezi içinden bir de kenarından diğer gazeteci arkadaşlarımızla televizyoncu arkadaşlarımızla birlikte izliyoruz. Bir, bir bir gözlem daha yapabilirim. Hı hı. Benim kendi gözlemim değil başka burada arkadaşlarının da söylediği bir şey var. O da e, basına şimdiye kadar e, rastlanmayacak şekilde oldukça bir Katılım olduğunu yani pek şey televizyon kamerası muhabirini de görebiliyorum. E, ve dolayısıyla ee, İlçimiz de İstanbul sınırlarının da aşındığı bugün, şunlarda olduğu bugün e, oldukça medyanın da bizim selmediği olduğunu görüyoruz. Ya yani, bağımsız medyanın olmadığı pek çok dar anlamda olduğu bir ülkede olduğumuz etmiş biliyoruz. Ama <gülüyor> bağımsız medyanın en büyük Tamam bir farkadan <gülüyor> yürüyün <gülüyor> şu anda bir o oldu. Ha, şunu söylemekteydim yani. Evet. Ee, bağımsız medyanın bir sesliliğin olduğu yerlere gitmek. hey Gürtmen'in söylediği gibi ve seslilerin sesini duyurmaktır. Burada da bu dünyayı değiştirecek hareketler sadece omuz yeriz diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na da ben benzerizinde sordu sorumluydur. Ee, aynı şekilde e, düşünüyorum ve yükselen bir e, dalga var. Umut bir kurtarıcıdan gelmeyecek. Doğrudan doğruya kitlelerin kendi tabandan yükselen hareketiyle gelecektir. Dolayısıyla da e, şimdi görünen manzara o ki bütün bu korku e, yaratacak davranışlara polis baskınları vesaire rağmen ee, yüksek bir tatlıma doğru gidiyor çok önemli bir tarihsel anlar yaşamak, yani moment yaşamak olduğunu düşünüyorum ve bunun da bir parçası olmak yani bir, bir günlük astediyi işgali sırasında yanılmıyorsam şey bir lafı tekrarlayacağım kendime male ederek o da şu tarih sahnesinde ön sıralardan seyretmekte e, yarar görenlerden biriyim ben de. Ve açıkçası olarak da tarihin yapılcığı sıralarda sahnin ön sıralarından seyretmek e, onları kaydetmek iyi olur diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar yani burada isterseniz bitirelim. Teşekkür ederiz. Ama gülmüş, gayet asfif bir biçimde hatta zaman zaman zaman bile olabilecek kadar yanlış. bir 23'ün parçası olarak devam ediyoruz. Fırsat buldukça başka programlara da sarkar mı sarkmaz bilmiyorum ama iyi bir izlenimlerle şimdilik e, bu açık programını buradan kapatalım istedim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bol bol kayıt alın bizim için. Akşam açık Görüşmeler. dergide de kullanmak üzere. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet Ömer Madra'ya bağlandı. kendisi adalet yürüyüşünde e, yürüyor ve kendi izlenimlerinde bize aktardı bir şekilde e, akşam de açık dergi programında daha detaylı olarak bu hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla olan görüşmeyi hem de aynı zamanda e, Ömer Madra'nın izlenimlerini dinleyebilme fırsatı bulabileceksiniz diye düşünüyoruz. Evet, evet e, devam edelim son e, Bir Gün Gazetesi'nden de Bir Gün Gazetesi'nden Serbay Mansuroğlu'nun e, izlenimlerine de yer verelim. E, Adalet yürüyüşünde herkesin talebi aynı diyor. Baskının ve diktanın olmadığı bir Türkiye. Ben harekeliyim. Yeter artık diye. E, ben harekeliyim. Yeter artık. Yeter diye yol kenarından bağırıyormuş bir kadın. Serbay Mansuroğlu'nun izlenimlerini aktarıyorum. Bir taraftan öfkesini ifade ediyor, bir taraftan da yürüyüşü olan desteğini. Adım adım İstanbul'a yaklaşırken Adalet yürüyüşü yürüyenin evinde ve balkonunda oturanın yol kenarında duranın öfkesini dillendirdiği bir hak arama platformu olmuş adeta diyor. Yola bakarken bu sıcak altında nasıl yürünür diye soranlar düşüyor akla. Yirmi bin kadar insanla birlikte adım atmaya başlayınca kalabalığın enerjisi motivasyonu yürüyüşe güç katıyor. Ne ters ne yorgunluk kalıyor. Adalet yürüyüşünde bugün 23. günü geride bırakıyor olacak. Yol boyunca notlar tuttuk demiş Serbay Mansuroğlu. Bugünkü Bir Gün Gazetesi'ndeki haberinde. Evet bu arada bu sabahki yayın açık gazete. Dergide belki tekrar yayınlarız ama zaten web sitesine koyduk şu an itibariyle açık radyo üzerinden hem Kılıçdaroğlu ile olan mülakatı hem de Ömer Mardır'ın az evvel canlı yayında verdiği izlenimi bulmanız mümkün podcast kanalları üzerinden. Evet Adalet Yürüyüşü 23. gününde İstanbul'un sınırını geçmiş vaziyette dediğimiz gibi biz de takipindeyiz mümkün olduğu kadar ön sıralarında yer almaya çalışarak bu seferde. Evet HDP'nin açıklamasından bahsettik. Birleşik Haziran Hareketi'nin de yaptığı bir açıklama var. Toplumun geniş kesimlerince benimsenen adalet yürüyüşüne ilişkin 15 maddelik kapsamlı bir açıklama yayınlamışlar. Açıklamada yer alan tespitlere bir gün gazetesi yer vermiş. Bu yürüyüş belli bir zaman dilimiyle belirli bir mesafe ve varılacak yerle sınırlı değildir denilmiş. Bu yürüyüş yaşanan adaletsizliklerin yarattığı derin uçurumu ortadan kalktığında... Vatandaş yarın ne olacağı kaygısı duymadan başını yastığa koyduğunda cinsel, etnik ya da mezhepsel kendiliğinden dolayı ayrı muameleye tabi tutulmadığında bitecek bir yürüyüştür denilmiş ve 15 maddede sıralanmış bugünkü bir gün gazetesinde. Adalet arayışı özgürlük, eşitlik, bağımsızlık ve layıklık mücadelesinden ayrı düşünülemez denilmiş. Herkes için olmayan adalet adalet değildir denilmiş. Herkes için adalet aynı zamanda her şey için adalet demektir. Bir diğeri de dini ve etnik temelde ayrıştırmayı kışkırtan bir anlayışla ne toplumsal barış tesis edilebilir ne de adalet sağlanabilir denilmiş ve 15 madde sıralanmış ee, uzun uzun bakmak isteyenler bir gün gazetesinden e, ve internet sitesinde bulabilirler bunları da. Evet, adalet yürüyüşüne dair izlenimleri aktardık. Şimdi cingulumuzu girelim, bir kısa bir ara verelim. Ama bugün içerisinde Ömer Maden'in dediği üzere yakın takipte olacağız neler olup bittiğini. Dünyadaki protesto gösterilerini bir bakalım bu arada. Adalet yürüyüşü. Notlar, yorumlar, izlenimler. Evet, sizin önüyle bugünkü bağlantımızı gerçekleştiremedik teknik aksaklıklardan ötürü Ömer Madre'ye bağlandık, adalet yürüyüşünden bahsettik. Ve dünyadaki bir diğer büyük protesto gösterisi ise Almanya'da e, şimdi Hamburg'da düzenlenen G20 zirvesinde. ...büyük protesto gösterileri var. G20... ...liderleri de toplamaya başlamışlar. Çeşitli görüşmeler de yapılmış. G20 karşıtları da... ...protesto gösterilerini aynı şekilde... ...başlamışlar. Sputnik'ten... ...aktarmak gerekirse G20 zirvesinin... ...gerçekleştirileceği Almanya'nın Hamburg kentinde... ...bu akşam, dün akşam... ...büyük bir gösteri yapılması planlanıyor denilmiş. Protestocuların... ...bugün dünya liderlerinin zirveye girişini... ...engellemeyi planladığından bahsedilmiş. Ajans France Presse'ni aktardığına göre... Anti kapitalist aktivistler... Şiddetli geçeceği sanılan cehenneme hoş geldiniz e, protestosuna imza atacaklarmış. E, zirve sebebiyle büyük bir gerginliğin hakim olduğu söylenen kente olağanüstü önlemlerde alınmış. 100 bin kadar göstericinin protestoları katılması bekleniyormuş. 20 bin polis çalışacakmış buna karşılık. Gözaltı merkezlerinde ise 400 kişi için yer bulunduğu söylenmiş. E, BBC Türkçe haberine göre güvenlik yetkilileri 8 bin aşırılık, aşırılıkçı diye yazıyor BBC Türkçe'nin daha doğrusu da Sputnik'in BBC Türkçe'den aktardığı e, haberde e, 8 bin aşırılıkçının ev yapımı silahlarla kenti hedef aldığı söyleniyormuş. Sabah'ın bilye yangın, sö yangın söndürücüler ele geçirilmiş. E, öte yandan merkezde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşme varmış. merkellerde onun görüşmesi gerçekleşti bile gazetelerde. Bunu görebilmek mümkün. E, mesela Merkel'le Hamburg'da bir saat diye vermiş e, akşam gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün G20 için gittiği Hamburg'da Almanya Başbakanı Merkel'le görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Merkel Erdoğan'la ikili ilişkilerin düzeltilmesini kalpten istediğini söyledi diyerek. Bilmiyorum sarkastik bir tonda yapılmış bir haber gibi duruyor. E, akşam gazetesinde verilmiş. Bu şekilde verilmiş. E, polis müdahalesi de olmuş. Dizirveyi protesto etmek amacıyla bir araya gelen göstericiler polisle aralarında bir arbede çıkmış polisle göstericiler arasında. Hamburg polisi kentin balık pazarında toplanan protestocuları dağıtmak için tazikli su ve biber gazı kullanmışlar. Polis tarafından yapılan açıklamada Deutsche Welle'nin haberine göre Welcome to Hell yani cehenneme hoş geldiniz adlı gösteriye katılan yaklaşık 12 bin protestocundan bininin maskeli olduğu ve polise şişe attıkları söylenmiş. Aynı zamanda sopaya farklı cisimler de fırlatmışlar. Polisin bunun üzerine protesto geçidini durdurarak göstericilere gaz maske, maskelerin çıkarmalarını çağrısında bulunduğu söyleniyor. Uyulmamış buna. Hamburg polisinin yaptığı açıklamada G20 karşıtı protesto gösterisinde çıkan arbededen Kara Blok, Schwarze Blok adlı radikal solcular sorunu tutulmuş. Ee, polis ilk önce bu grubun barışçıl protestoculardan ayrılmaya çalıştığını ancak bunu ayırmaya çalıştığını polis ayırmaya çalışıyormuş Barışçıl protestolar ve Karablou ama bunun mümkün olması olmaması üzerine göstericilere topyekün müdahale etmek zorunda kaldıklarını duyurmuş. İzin verilen yasal gösterilerden gösterilerden olan geçitte iki helikopter ve tam donanımlı yüzlerce polis görev almış. Protestocular polislere ıslık çalarak ve defolun sloganları atarak karşılık vermişler. Göstericilerin ellerinde taşıdıkları dövizlerde Yine aynı şekilde cehenneme hoş geldiniz. Welcome to hell. Blokaj, sabotaj, demontaj, G20'ye hayır sloganları yer almışlar. Ateşe vermişler. Protestoya canlı olarak takip eden Doğu Cevelli Türkçe ekibi bazı araçların ateşe verildiği görüntülerini kaydetmişler. Dehşet verici görüntüler olsa gerek. Organizatörler gösterinin bittiğini duyurmuş ve dağılma çağrısında bulunmuş. Polis Hamburg limanındaki balık pazarı ve çevresini trafiğe kapatmış. Maskeli grupların ara sokaklarda toplanmaya başladığı da bildirilen son haberlerden bir tanesiydi. Evet e, şimdi kısa bir ara verim Kısa bir ara vermeden hemen önce hatırlatalım. E, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bugün Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılıyor. HDP basın bürosundan yapılan açıklamada eş, eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş yarın yani bugün saat 10'da Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüşülecek olan Görüşülecek duruşmaya bizzat katılacaktır denilmiş. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Sekbis'le duruşmalara katılmama kararı aldı. Hatırlatılıyor haberin içerisinde. Çırnak 1. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmaya Sekbis'le katılmayı kabul etmeyen Demirtaş hakkında Edirne Cezaevi Müdürlüğü'ne zorla hazır edilmesi talebinde bulunmuş olduğu da hatırlatılan bir diğer nokta. Cumhuriyet gazetesinden aktarmak gerekirse. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise HDP'li HPG ile özür dilerim Mehmet Kocakaya'nın cenazesine Katıldığı gereççesiyle HDP milletvekili Halkların Demokratik Partisi milletvekili Sibel Yiğit Alp hakkında örgüt propagandası Yapmak iddiasıyla fezleke hazırlamış Bundan Bahsediliyor bir diğer haber de bu Durum böyle Türkiye'deki duruşmalarından da bahsetmiştik Berkin Elvan davasından da Aynı şekilde Bahsetmiştik Türkiye'nin aynı zamanda insan hakları savunucularının durumunu da elimizdeki haberler üzerinden okumaya çalıştık. Şimdi kısa bir ara verelim. Alp Ula Gayla Spor haberlerini dinledikten sonra da Açık Gazete'ye devam edelim. Açık Gazete Alp Ula Gayla Spor Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Merhaba tekrardan. Ee, Ömer Madre bugün yok. Kendisi adalet yürüyüşünde. Biraz önce bağlandık. Keyfi yerinde. Evet, evet dinledim ben de. Ee, biz nelerden bahsedeceğiz? Ama onlardan bir e, ufak bir özet alabiliriz. Yani mesela. biz de adalet yürüyüşüyle çok kısa girelim. Ee, şöyle hani biraz hem e, tabii takip ettim hem de bir aradım. Yani şey var mı? <gülüyor> Acaba destek veren hani Sporcu var mı? Eski de olur yani. Ee, hani kariyeri süren, aktif kariyeri süren sporcu değil de, acaba e, eski sporcu var mı diye e, adaylar yürüyüşine katılan e, bir şöyle bir grup gördüm. Herhalde yürüyüşün on dokuzuncu günü değil mi bugün? Bugün? Bu, e, kafam karıştı. On dokuzdu 19. galiba. Zor yerden soruyorsunuz sayılarla aramaya olmadığını... <gülüyor> Neyse yani 7. Günü, gününde e, bir grup eski sporcu, daha çok atletlerden oluşan bir bir grup sporcu e, katıldı yürüyüşe. E, eski 1970'lerin ünlü maratoncusu Veli Ballı. E, yine 1980'lerde e, bir numaralı Türkiye'nin kadın atleti. Sonra da Türkiye Atletizm Federasyonu başkanı olan Semra Aksu. Gazi aşık oluyor, eski maratoncu, bir eski 40 ya da daha doğrusu yağlı güreşçi, böyle bir kaç bir eski sporcu ekibi, hatta kılıçlar olduğu onlar. Bugün 23. Bir, 23 tam yedinci hmm. gün, yani işte iki hafta olmuş neredeyse onlar katıldığı. Bir de şey gördüm, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geçen yıl hakemlik lisansı alınan İbrahim Tokmak, evet. futbol hakemi. Hasan Karakaya'yı eleştirdiği için akit yazarı Futbol Federasyonu önce 3 ay ceza verip Sonra da lisansını iptal etmiş O da ee, Kırmızı kartıyla katıldı Evet aynen kırmızı kartıyla Yani sporla ilgili gözümüzden hakikaten kaçmış olabilir Ya da şeye yansımış olabilir Medya yansımamış olabilir Ama gördüklerim bunlar tabi ee, Benim e, Şöyle yani aktif Sporcunun katılması hakikaten şey <gülüyor> Ee, yürüyüşe niye katıldın Sporu siyaset soktun diye. Ee, ertesi gün ihraçı gerek ihlaci olabilir Türkiye'nin şartlarında. Yani futbolu falan bir kenara bırakıyorum. Herhangi bir spor dolundan genç bir insanın bunu cesaret edip e, katılması herhalde çok kolay değil şu durumda. İstanbul'a yaklaşırken değişir mi bir sürpriz olur mu? E, göreceğiz. Evet. Ee, ama yani mesela hakem dışında futbolla ilgili hiç kimse göremedim ben. Dediğim gibi gözden kaçanmış olabiliriz ama hani e, değil mi son kaç 40 kilometremi son 40 kilometre içindeler değil mi galiba ben yine rakamsal bir şey soruyorum 39 galiba dedik evet. e, sonuna doğru geliyoruz yani işte pazara doğru yaklaştıkça belki e, türpredisimler çıkar yani, yani şey hatırlayalım referandum evet. öncesi. E, futbolun içindekiler sadece futbolcular değil futbolun içindekiler ve çevresindekiler e, evet kararına destek için e, videoyu çekme yarışına girmişlerdi. Mesaj göndererek birbirine. Bu arada evet. net konuşum evet. 35.4 kilometre. Son. 35.3 kaldı. <gülüyor> evet. Şimdi başladığına <gülüyor> göre muhtemelen o civarda bir şey olsa gerek. Evet. Böyle. E, bakalım hani spordan bir adaletin arayan kimse çıkacak mı? Muhtemelen de yürüyüşün temel amaçlarından bir tanesi olmasa. Söylenmese de bu korku ikliminin kırılması. Sizin de bahsettiğiniz karşıtlık yani. her zaman ön plana çıkan, insanın gözüne sokulan bir karşıtlık. Bir şekilde referandum mesajlarıyla beraber futbola siyaseti spora siyaset karıştırılıyor. Fakat insanlar, sporcular buraya katılmakta temkinli davranıyorlar, korkuyorlar. Bunun i̇şte için de muhtemelen bir yürüyemez. Birçok kişi için herhalde. Halbuki yani evet. e Anketlerden gördüğüm kadarıyla halkın önemli bir bölümünün katılmasa bile sempatiyle e, baktığı bir hareket. Barışçıl bir hareket. E, mutlaka e, bugünün sporculuğu içinde Türkiye'de e, sempatiyle bakan e, destekleyenler vardır. Ama hani orada gözükmek başka bir şey tabii. Evet durum böyle. Ya ama evet. yürümenin de sağlığa yararından da bahsedebilmi bahsettiğimiz bir hafta içerisinde de bir haftayı da geride bıraktık gibi duruyor. Yürüyüşe sohbet etmişler. Ayşarman daha doğrusu sohbet etmiş Selvi Kılıçdaroğlu'yla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşiyle. Kendisi biraz şikayetçiymiş beraber yürüdüğümüz için bu nedir ya diye sormuş. Biraz hızlı yürüdüğünden bahsetmiş Kemal Kılıçdaroğlu. <gülüyor> Kendisi de biraz kilo vermiş olduğu da kendisine de biraz kilo vermiş olduğunu açıklamasını da dün yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok temel bir şey tabi ee, hep insan sağlığı için özellikle son 30-40 yılda dünyada e, obezite oranı arttıkça vurgulanan şeyler bir e, beslenme ve bu yani işte bu sağlıklı beslenme ve junk food'tan sanayi tipi. Besinlerden uzak durma. İkincisi de e, hareket. Yani biz genelde hele spor medyası profesyonel sporu e, hep haberleştiriyor ama asıl kamusal olan tabi herkesin yani beş yaşından doksan beş yaşına kadar e, yaşına uygun bir e, fiziksel faaliyetin içinde olması e, ve e, yani sosyal bir devletin de asıl görevi bu belediyelerinde hani Türkiye'de çok olan şey nedir? ...belediyeler... Basket, ...profesyonel basketbol takımı destekler... ...futbol takımı kurar... Ee, ...nedir işte... ...200 seyircisi olan takıma... E, ...büyük paralar verip Amerika'dan... ...kadın erkek basketbolcular getirir... ...o takım Avrupa kupalarında oynar ama hani... ...seyircisi yok... Ee, ...ama hani o belediyenin... ...kendi sorumluluk sınırları içine gittiğinizde... ...acaba kaç kişiyi spor yaptırabiliyor... Ee, ...yani bir tek tefis yapmak da yeterli değil... Ee, ...teşhis yaptıktan sonra insanları teşvik etmek... ...oraya çekmek... ...buna uygun eğitmen istihdam etmek... ...asıl görevleri... ...şeylerin... belediyelerin ...yerel yönetimi. yönetimlerin ve hatta merkez yönetimin... ...ama tabii... ...işte herkes vitrin peşinde olduğu için... ...reklam... ...evet yani bu yeni değil... ...30 yıl önceden var... ...İstanbul belediyeleri de bir yere... ...daha sık girişmişti... ...her ilçe belediyesi bir futbol takımını destekliyordu... Böyle böyle saçmalık var da ki yani tabii ki belediyenin böyle bir görevi yok yani. Küçük bir destek verebilir. Ama hani belediye başkanının zaten sonra kanun yasak geldi. Belediye başkanları bir de kulüp başkanıydı aynı zamanda işte İzmit'te, Bakırköy'de, Antep'te, Antep'te. yani hani yıllarca hem de ne kadar kayna ne kadar belediye kaynaştı işte profesyonel spor aktarıldı. Unutmayın. Yani, bir hesabı vardır bilmiyorum ama herhalde önemli bir kaynak olsa gerek. Ama öncelikli bir konu olsa gerek. 80 milyon nüfusu olan Türkiye'de bilimsel tanımlara uygun obez sayısının 3 milyona ulaştığı belirtilmiş Anadolu Ajansı'nın haberine göre. Bu rakamın 1 milyon 800 bini ise 18 yaşının altındaki çocukmuş. Yani yarısından fazlası Türkiye'deki obezlerin bilimsel tanımlara uygun obezlerin yarısından fazlası 18 yaşının altında çocuklardan oluşuyormuş. 80 milyonda 3 milyon obezim varmış. Bu hiç inandırıcı gelmiyor. Ee, bazı illerde, Türkiye sanıyorum Avrupa'da kadınlardaki obezite de birinci ülke. Ee, ve bazı yaş gruplarında bu oran %25. Yani 80 milyon 3 milyon nasıl bir kısır alınmıyorum. Bilimsel obez buna hiç inandırıcı gelmedi. Yani 20 milyon dese ee, daha inandırıcı olacak. Tamam o zaman Demo değiştiriyorum. Mı? Değiştiriyorum. Sağlık Bakanı Arkda'nın açıklamaları var. Her 3 kişiden birinin obez olduğunu söylemiş. Şimdi oldu mu? <gülüyor> Bakanlığın <gülüyor> istatistiklerine göre toplumun 1/3'ü obez, 1/3'ü kilo fazlası, 1/3'ü de normalmiş. Bu durumda dünyada 10 e, ülke varmış. Türkiye en kötü 10'daymış. Biraz... <gülüyor> şimdi, şimdi evet yani benim hani ee, okuduğum şeylere yaklaştı biraz. Ee, demek ki yani bu durumda çok ciddi bir şey lazım zaten. Bir kamu politikası lazım e, Türkiye'nin durumuyla çünkü yani deng dengesiz ve sağlıksız beslenme'nin ne kadar yaygın olabiliyoruz. İkincisi şey bir ülke değil Türkiye. E, geçmişten gelen yani bir sporcu ülke değil. Yani ne bileyim işte bir Avustralya, Almanya yani özellikle girişim ülkeleri saydım tabi. Bu ülkelerin birçoğunda çocuk yaşlardan gelen, okulda da çok pekiştirilen bir spor yapma yaptırma alışkanlığı var. Türkiye'de böyle bir şey yok yani okullarda da hiç değişmeyen alışkanlık. Malum geçen gün vardı özel liseler yani bu yeni yeni değil 30-40 yıldır belli bir özel okul. Bir spordan da para ayırır genelde salon sporu olur bu. O spor dalında böyle ne ücüyü belirsiz ee, abuk sabuk bir dünya işte şampiyonası ee, da şampiyon olur. Ve hani bu büyük başarıymış gibi sunulur. E, geçen hangi? Doğa Koleji galiba. Doğa Koleji'nin bir okulu. E, kendi okulunda okumayan öğrencileri götürerek dünya şampiyonu kazanıp bu tespit edilmiş. Ünvan geri alındım. Yani Nasıl yani? Ke kendi okulunda okumayan öğrencileri kendi okulunda kendi okul takımında gösterip şey mi yapmışlar? Aynen evet. Dünya hmm. şampiyonu basketbol şampiyonu olabilir işte. Dünya Liseler Basketbol şampiyonu hmm. ama organizatör kurum bunu tespit ediyor. Artık ihbar mı olduğunu tespit, tespit ettiyse bilmiyorum. Ünvan geri alındı. Yani şey işte şamp, yani şampiyonu düzenlenmeden iki hafta önce apar topar çocukları okula uzar çünkü onlar lisanslı futbolcu. Zaten bir takımın altyapısını oynuyorlar. Hani takımın güçlendirmek için ara transfer yaparak katılıyorlar. Yani hani okul sporundan da anladığımız bu. Reklamını yapalım okulun. Alp bu konuya girmişken bir soru daha sormak istiyorum. Genellikle Hollywood evet. filmlerinde görüyoruz böyle Amerika Birleşik Devletleri'nde sporla alakalı olarak kendini bu konuya adapte etmiş, Adamış olan gençler burs bulup üniversiteye girebiliyorlar bu konuyla alakalı olarak çalışmak istedikleri için. Türkiye'de böyle bir fırsat evet. var mı? Spor üzerinden burs alıp üniversitede Kariyerini devam ettirebilmeleri gibi bir olanak açık mı? Var mı öğrenciler için? Yani sadece Türkiye değil bu sistem herhalde bir tek Amerika'da var. Belki bir de Kanada'da vardır. Ee, yani hep bir de birçok kez haber yaparken Türkiye'deki genç sporlarla konuşurken de hep o Amerikan örneği verilir Türkiye'de. Yani herkes filmde izlemiştir, evet. duymuştur, haberi yapılır. Yani Amerikan sporunun zaten e, ilkokuldan başlayarak... E, Çocuklara, gençlere spor yaptırma üzerine sağlam bir sistem var. Sonra da üniversite düzeyine gelince de bir burs sistemi var. Yani bu yeni kurulmuş bir şey değil herhalde. Yüzyıldır devam eden bir uygulama herhangi bir spor dalığında ki bu şey anlaşılmasın. İşte Amerikan futbolu, beyzbol, basketbol gibi en popüler spor dalıları anlaşılmasın. İşte Lacros'tan masa tenisine tenise her okulun... Spor takım var üniversitede ve ona uygun işte e, yetenekli sporcuyu bulursa sadece Amerika'da kendi değil başka ülkeden de olabilir. Hı hı. Burs, burs verip ülkesine dahil ediyor, takımına dahil ediyor. E, Amerika dışında hakikaten bir ülkede olduğunu zannetmiyorum. Avrupa'da hmm, falan da yok yani böyle bir sistem bildiğim kadarıyla. Hani başka sistemler var, i̇şte ulusal spor enstitüsü gibi ama. Ee, tabii Türkiye'de işte örnek verilen üniversiteler burs versin. Aslında bu e, Türkiye'de konuştuğum spor e, ben şunu anlamıştım. Yani biz sınava falan girmeyelim doğrudan üniversiteye girelim. <gülüyor> e, girelimin bir şeyiydi bu. E, Türkiye'de bahanesiydi. E, hep böyle bir talep gelir. E, ben de ona karşılık şeyi söylüyorum. Yani Amerikan sisteminde şu var. Tartışılmak da birlikte 4-5 yıldır en azından... E, uygulanan sistem şu Bursa sporcu 4 yıl tabi erken mezun olabilir profesyonel olabilir erken ayrılabilir okuldan ama en azından potansiyel olarak 4 yıl o okulun takımında oynuyor ama e, aynı zamanda amatör hmm. bu süre içinde yani bir e, sponsor alması sporla ilgili bir şeyden para kazanması mümkün değil yasak daha doğrusu kural öyle ama e, yani Türkiye'de benim gördüğüm örneklerde mi isteniyor işte böyle milli olmuş milli adayı sporcu hem üniversite sınavsız girmek istiyor yeteneği kabiliyeti sayesinde hem o üniversitede okurken e, üniversite takvimini mesela kendine göre ders takvimini istiyor hem de o sırada para kazanmak istiyor evet dört yıl profesyonel olmak istiyor mesela ne güzel işte evet yani ben buna kinder yumurta sendromu diyorum vardır ya hem oyuncak hem eğlence hem çikolata falan ee, yani birinden fedakarlık ediyor dört yılda amatör oynayacak mısın sen işte basketbolcu, voleybolcu biraz daha profesyonelliğin üst düzey olduğu para kazanılan spor dallarını düşünelim. Yani bir kadın ya da erkek voleybolcu, basketbolcu 19 yaşında üniversiteye girdiği zaman sonraki 4 yıl hiç para almamayı kabul ediyor mu? Ediyorsa peki <gülüyor> bu sistemi kuralım. Yani şöyle söyleyeyim işte 100 kişi bulalım 98 ayır diyecektir yani muhtemelen böyle bir sisteme. Para kazanmayı tercih edecekler tabi evet. ki. Ee, Amerikan sisteminin özelliği oydu. Yani o siz e, normal yollarda belki giremeyeceğiniz bu okula e, burs olarak girip amatör kalma va vaadinde bulunuyorsunuz. ha Şimdi Amerika'da çok tartışılıyor 4-5 yıldır. E, Amerikan üniversite sporlarında öğrenci sporcular dışında herkes çok para kazandığı için yani koçu işte spor direktörü ee, okulu vesairesi herkes para kazandığı için gelir elde ettiği, elde ettiği için e, dava açan öğrenciler oldu işte Chicago'daki Northwestern Üniversitesi futbol takımı e, futbol takımının öğrenci oyuncuları dava açtılar yani biz de pay almak istiyoruz bu ekonomiden diye e, işte bir takım davalar sürüyor e, bütün sistem baştan aşağı düzenlenebilir bu girişimler sebebiyle ama hani şu ana kadar olan sistem anlattığım gibiydi Evet. Ee, göreceğiz önümüzdeki yıllarda. Belki Türkiye'de de benzer tartışmalar yaşanabilir. Belki de sadece e, temenniden ziyade. Yani var şey takımı kuran e, spor takımı kuran özel üniversiteler var. E, bir takı, Bazı geleneğe sahip e, kamu üniversiteleri de var. E, ama hani tam Amerikan sistemi gibi değil. Yani o işte belki bir okul özeniyor. E, bir süre işte sporculara e, ...böyle bir burs verme e, girişiminde e, bulunuyor. Yani şeyde duyuyorum ben... E, ...profesyonel sporla götürmek hakikaten çok zor bugün. E, eğitimi birlikte götürmek gerçekten çok zor ama hani... E, ...üniversiteye giden, e, mezun olan, diplomasını alan... E, ...spor var bugünün. E, az da olsa e, bugünün Türkiye'sinde. Yani bir iyi örnek mesela... E, yani Türk voleybolunun son 10 damga vurmuş. Hala çok genç. Yani 27 yaşında herhalde olacak. Nazay Demir var voleybolcu. Vakıfbank'ta oynuyor. Hı hı. Ee, hem mil takım oyuncusu hem işte Vakıfbank'ta yine e, bu sene Avrupa şampiyonu oldu. O yanılmıyorsam e, 4-5 yıl olmuş olması lazım. Bilgi Üniversitesi reklamcılık bölümünü bitirdi mesela. Hı hı. Bütün Yani aynı anda 2-3 takımda birden oynuyordu ama hani e, çok eğitimli şeibli baleden geliyor ve o disiplini göstermiş ama kolay değil bunu söylemem lazım. Evet kolay değil bundan oturuyor olsa gerek e, mesela e, Türkiye'deki olimpiyatlarda ve büyük spor müsabakalarında alınan e, başarıların altındaki isimlere bakıldığında e, Türkiye formalı Jack Ali Harvey ya da e, kim, en son kim almıştı Ramil Guliyev gibi isimlerden büyük başarılar görüyoruz. Türkiye'nin hanesine yazılan başarılara imza atıyorlar yani sporculuktan öğrencilik alacaksınız kişiyi ona yatırım yapacaksınız. O yatırımı yaptıktan sonra antrenmanlarının devam etmesini bekleyeceksiniz. Sakatlanmamasını umacaksınız. Ardından da bir başarıyı yakaladığı zaman mutlu olacaksınız ve derece kazanacaksınız. Bunun yerine parasını verip transferi gerçekleştirip ardından da müsabakalarda koşturup yüzdürüp çekiş arttırdığınız kişilerle beraber daha az masraflı ve daha az zahmetli bir şekilde madalyaları alabilmek gibi bir yolda seçebileceksiniz. Yani hangisini seçersiniz diye soracak olursanız ben taşeron yöntemini tercih edeceklerini düşünüyorum. Yani tabii kulüp sporunda hele işte Avrupa Kupası yani böyle uluslararası başına hedefliyorsanız yabancı sporcusuz bu iş olmuyor artık ama yani işte olimpik sporların önemli bir kısmında bu kadar çok sporcu transferine gerek var mı bilmiyorum elbette orada da olabilir Türkiye'de yaşamayı burada bir kariyer edinmeyi seçen sporcular olabilir. Ee, hani buranın kültürünün olanaklarını daha iyi bulup ama hani e, başarısız olan spor dalında e, böyle bir yapay hamle yapmak e, güneşi baltıkla sığmamak biraz garip duruyor Burada Ramil Ramil Güliev dün, e, Türkiye Kulüpter Şampiyonası'nda 9.97 koştu demin bahsettiğimiz azere yasıllı 100 m. dünya Helal atletizm başlayın. tarihinde 10 saniyenin altına inen 3. beyaz atlet ünivanına sahip olmuş Evet, Soruna bakamadım. O, o tespiti gördüm. Doğrudur. Yani tabii e, sprint dallarında e, yani hakimiyet 50 yıldır e, Afrika kökenli atletlerde ya e, Afrika'dan işte yüzyıllar önce Amerika'ya e, neredeyse göçmüş diyecektim. Amerika'ya zorla götürülmüş kitlelerin torunları ya da işte gerçekten halen Afrikalı olan işte e, Amerikalı, Jamaikalı, Kanadalı işte ee, ...Kübalı, Ganalı, Senegalli... ...atletlerin hakimiyetinde... ...yani 10 saniyenin altına inmek hakikaten... E, ...siyah olmayan... E, ...afka kökenli olmayan bir aset için... E, ...rüya gibiydi... yani o ...şey yapamadım... ...ben de sonra 3 kişiye bakamadım ama hakikaten... ...önemli bir derece 997... ...evet... ...bir de Wimbledon vardı galiba... ...evet aslında... ...biraz yine kamusal spora gittik biz... ...şeyden bahsedemedik... <gülüyor> ...performans sporundan bahsedemedik... bahsedemedik. ...halbuki e, futbol sevmeyenler için... ...futbola çok ilgilenmeyenler için... ...yılın belki de en zevkli dönemindeyiz... ...çünkü şu an futbolla ilgili... E, ...bir ciddi turnuva yok... ...takımlar hazırlık dönemindeler... ...buna karşılık işte... ...teniste Wimbledon var... ...belki de yılının turnuvası... E, Fransa Bisiklet turu devam ediyor... ...geçen haftasını başladı... ...ve Atletizm'de de işte Grand Prix yarışları var... Yani te ekran başına oturup e, bu yaz sporlarının keyfini çıkarmak mümkün e, Wimbledon e, e, İngiltere'de devam ediyor e, yani gördüğümüz kadarıyla erkeklerde favori isimler biraz da rakiplerinin ilk turlarda sakatlık sebebiyle çekilmeleriyle e, e, rahatça üst turlara üçüncü tura çıktılar e, kadınlarda ise serenebildiğimiz malum yok Tenise son 10 yıl belki de 20 yılda damga vuran isim Serena Williams bebek bekliyor. Hamilelik sebebiyle katılmıyor. En son Ocak ayında Avustralya açığı kazandı ve hamileyken kazandığını sonradan öğrendik. Onun yokluğunda şey açık biraz. Kadınlarda tablo biraz daha açık yani hiçbir sürpriz şampiyon çıkabilir. Daha ilginç bir sonuçla karşılaşabiliriz. Söylenebildiğim size mağlum şeylerle, biraz polemiklerle boğuşuyor. John McEnroe ile eski Wimbledon şampiyonu dünya bir numarası ve bugünün yorumcusu John McEnroe ile işte bir polemiğe girdi geçen geçen hafta. Yani yine şey tartışması oldu. John McEnroe son nedense bir aydır bu tartışma devam ediyor. Bir bazı turnuvalarda kadınların erkeklerle Aynı para ödülünü alması konusu bir konuşulmuştu yaklaşık bir, bir buçuk önce. Bu sefer de John McEnroe, Serena Williams'a böyle bir laf atarak dedi işte erkeklerde olsa mücadele ancak 7. sıradaki adamla işte yer olur gibisinden bir şey söyledi. Yani bu bitmez hani kadın sporcuların özellikle teniste çok oluyor bu kıyaslama. Yani erkeklerle oynayarsa ne yapar? Diye. Yani 40 yıldır, 50 yıldır olan tartışma. Ama Serena Williams sosyal meden çok güzel bir cevap verdi yani. Çok saygı duyduğum, duyduğum bir isimsin John ama beni rahat bırak ne olur. Ben şu anda bebek bekliyorum. <gülüyor> rahat bırak dedi beni. Şey yapmadı yani o polemiğe girmek istemedi. Ee, sonra da Ven Venetifey'le kapak oldu. Meşhur demin pozunu verdi. E gördüm evet. Evet Venetifey'le. E, kardeşi de galiba bir trafik kazasına karışmış. Onu gördüm. Ya Venetifey'le mesela evet Amerika'da yani çok düşük hızla giderken yani en azından gelen bilgileri öyle 5... 5 mil. Demek ki kaç kilometre? 8 kilometre yapıyor. İşte 8-10 kilometre hızla giderken bir yaşlı çarpıyor ama ölüyor. 78 kişi. Evet. Ee, Yani Herhalde bir soruşturma var ama tabii bir gözaltı tutuklama yok. Wimbledon'a geldi oynamak için. Ama ilk maçından sonraki basın toplantısında böyle bir soru geldi ve e, gözyaşları içinde toplantıyı e, şey yapmak zorunda kaldı. E, bitirmek zorunda kaldı basın toplantısını. Tabi ee, tabii her açıdan zor bir durum. Evet. Ee, onun için tabi e, tabii şeyi de hayatını kaybeden e, kişinin ailesi için daha da zordur elbette. Bir de Wimbledon'daki şu şey hikayesi var. hakemi <gülüyor> para para fırlatma hikayesi var. Bilmiyorum gördün mü? Yok efendim ne, ne zaman olmuş? Ha bozuk para. Ee, şöyle e, herhalde yani 3 hangi cuma yani salı günü ya salıya çarşamba salı, günü oldu. Ee, Rus 21 yaşındaki Rus tenisçi e, Daniil Medvedev e, e, ikinci turda, ya ilk turda Stan Wawrinka iledi. Dünya 3 numarası. İkinci turda Ruben e, Bemelmanslı oynuyor ve iki seti kaybettikten sonra iki set alıyor, iki ik yapıyor ama e, son sette hakemin bazı kararlarını beğenmiyor ve e, maç bittikten sonra da. E, sandalyesindeki cüzdanını alıp içinden bozuk paraları hakem sandalyesinin dibine atıyor. <gülüyor> ha, mesaj kaygılı bir ya şey yapmış yani. Anladım. Tabii yani satılmışsın sen. Hı -hı. alan gibi ben de dün eski bazı tenisçilerin yani geçmişte hakemlere gösterdikleri böyle ilginç tepkileri izliyordum yani yine John McEnroe, Serena Williams da var orada. İşte çizgi hakemiyle tartışıyor, uyarı puanı alıyor, uyarı cezası alıyorlar puan cezası alıyorlar. Melvede sonra şey oldu yani çok... Özür dilerim şey. İzlerinden de özür dilediği bir paratizası aldı sanıyorum. Yani o kadar maç sonu hayal kırıklığına uğramıştım ki yani şey... Şey oldu dayanamayayım hani yaptım bu hareketi diye. Ne Yani tabii şey çok çirkin bir hareket. Ama en azından bir şey değil. Şiddet içeren hareket, şey değil. Bir hareket değil. Çünkü daha önce böyle hani ağız dalışı küfürleşme... O tip işte raket kırma falan gibi şeyler olmuştu. Böyle bir hareket değil. Ee, herhalde Wimbledon yöntemi de o sebeple para cihazıyla geçiştirdi işi. Evet. Ee, final ne zaman acaba? Daha ilk haftasındayız Wimbledon'ın. Yani gelecek haftasında oynayacak finaller. İşte erkeklerde dediğim gibi Federer, e, Nadal, Djokovic, böyle yani büyük, dört büyükler devam ediyorlar. Hı hı. E, dünya bir numarası belki değişme ihtimali var erkekler için turnuvanın sonunda. Andy Murray herhalde e, geçen yılın sonlarından beri bir numara dünyada demek ki. 8-9 ay olmuştur. Ama e, mesela Rafael Nadal kazanırsa dünya sem turnuvayı kazanıp hem de dünya sıralamasında bir numara olacak. Aynı şey e, Djokovic'in de söz konusu. Wawrinka'nın böyle bir şansı vardı elinince kaybetti. Roger Federer ise e, 8. şampiyonluğu kazanıp. Ee, Wimbledon tarihinin e, Mutlak en çok kazananı olmak istiyor Yani şu an e, En çok kazanan 3 tenisçiden biri 8. E, yılı Hem de 30 Neredeyse 36 yaşında olacak işte herhalde Ağustos ya da Eylül'de doğum günü e, Hani bu yaşta bunu başarmak e, Ekstra bir Övünç kaynağı olacak onun için Evet, Ya yani finaller önümüzdeki haftaysa biz de bir sonraki programda sizin favorinizde de öğreniriz, biraz şey tanıyalım size de. Elendikten e sonra sporcuların e neler olup bittiğini beraber görürüz o zamanla kadar da. Evet. Çok teşekkürler Alp Bey. E yayın ha oluyorum, hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagayla Spor. Evet e, bugünkü açık gazetenin de sonuna geldik ama bir yandan da sonuna gelmedik, e, sonuna geldiğimizi söyleyemeyiz. E, tekrardan bir bağlantı gerçekleştireceğiz e, adalet yürüyüşüne. Neler olup bittiğini öğrenmeye çalışacağız ama önce programımızı kapatalım. Haftanın son açık gazetesini gerçekleştirdik. Ben Cantoğbil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve Emre Gümüşer'le beraberdiniz. Ömer Madra bugün yanımızda yoktu adalet yürüyüşündeydi. Biraz sonra tekrardan izlenimlerini öğrenmek için kendisine kendisinden de sesler dinleyeceğiz. Hepinize günaydın. <Gülüyor> açık kaste